8. Ebu Hureyne'den. Şöyle dedi. İnsanların amelleri her hafta iki defa pazartesi ve perşembe günü Allah'a arz edilir. Her mümin kul affedilir ancak din kardeşiyle arasında düşmanlık olan affedilmez. Bu iki kişiyi düşmanlıklarından dönünceye kadar bıraktınız. Bu iki kişiyi düşmanlıklarından dönüp barıştırıncaya kadar bekletiniz denilir. 48. Kitap Giyim Kuşam Kitabı 1. Cabir bin Abdullah el-Ensari şunları anlattı. Ali ve Vesselam ile beni em Enmar Gazvesine çıktık. Ben bir ağacın altında konaklamıştım. O sırada Ali sallatü Vesselam geldi. Ya Rasulallah, gölgeye buyur dedim. O da geldi. Erzak koyduğumuz çuvalımıza bakıp yiyecek bir şey aradım. Orada küçük bir acır buldum. Doğrayıp Ali sallatü Vesselam'a sunduğumda, bunu nereden aldın buyurdu. Medine'den getirdik ya Rasulallah dedim. O sırada yanımızda hayvanlarımızı otlatmaya gitmesi için hazırladığımız bir arkadaşımız vardı. Onun hazırlığını yaptım. Üzerinde eskimiş iki hırkasıyla hayvanları gütmeye gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bakıp bu adamın bunlardan başka elbiseleri yok mu dedi. Ben var heybede yedek elbiseleri var ya Resulullah dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o halde onu çağır ona söyle iyi elbiselerini giysin buyurdu. Ben de onu çağırdım elbiselerini giydi sonra dönüp gitti. Bunun üzerine Ali Aleyhisselatü Vesselam Allah boynuna... Orası caya ne oluyor da yeni elbiseleri varken eskileri giyiyor. Bu kendisi için daha hayırlı değil mi dedi. Hayvan otlatmaya giden adam bunu işitip ya Resulallah Allah yolunda cihatta mı deyince Ali aleyhissalatü vesselam cihatta da yeni elbiselerini giymesi güzeldir buyurdu. O zat savaşta şehit düştü. İki, İmam Maliye rivayet edildiğine göre Ömer bin Hattab şöyle dedi. Şüphesiz ben beyaz kef elbiseli hafıza Kur'an okuyana bakmayı seviyorum. Üç, İbn-i Sirin'den. Ömer bin Hattab şöyle dedi. Allah size bol verince siz de kendinize iyi bakın. Temiz giyinin, herkes giyimine önem versin. Dört, Nafiden. Abdullah bin Ömer kırmızı toprak ve zaferenle boyanmış elbise giyerdi. Beş, Urve, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Hazreti Ayşe'nin giydiği ipek ve yün karışımı çizgili elbisesini Abdullah bin Zübey'e giydirdiğini rivayet etti. 6. Ebu Alkama oğlu Alkama'nın anası şöyle anlattı. <gülüyor> Abdurrahman'ın kızı Hafsa saçlarını gösteren ince bir başörtüsüyle Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe'nin yanına girince ince başörtüsünü yırtıp Hafsa'ya kalın bir başörtüsü giydirdi. 7 Ebu Hureyre'den Vücutlarını gösteren ince elbiseler giyinip salınarak yürüyen kadınlar cennete giremezler ve kokusunu da alamazlar. Halbuki cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınır. 8 İbn Şihâttan Ali selamü aleyhi ve sellem bir gece kalkıp ufuklara bakarak bu gece nice hazineler açıldı, ne kadar fitneler meydana geldi. Dünyada nice giyinik kadınlar var ki ahirette çıplaktırlar. Hanımları namaza kaldırırsınız buyurdu. 9 Abdullah bin Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibirlenerek elbisesini yerde sürükleyen kimseye Allahu Teala kıyamet gününde bakmaz, acıyıp bağışlamaz buyurdu. 10. Ebu Hureyre'den Ali Şalatü Vesselam Allahu Teala kıyamet gününde eteklerini büyüklenerek yerde sürükleyen kimseye rahmet gözüyle bakmaz buyurdu. 11. Abdullah bin Ömerden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala kıyamet gününde büyüklük taslayarak eteğini yerde sürükleyen kimseye rahmet gözüyle bakmaz buyurdu. 22. Ala babası Abdurrahman'dan şunlar rivayet etti. Ebu Sa'id el-Hudriye eteklerine kadar uzatmalı diye sorduğunda sana bildiğim doğru cevabı vereceğim. Ali sallallahu ve sallamı şöyle derken işittim: Mümin erkeğin etekleri bacaklarının yarısına kadar inmelidir. Topuklarına kadar uzanınca da ona günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan şey cehennemdedir. Allahu Teala kıyamet gününde eteğini büyüklük taslayarak yerde sürükleyen kimseye rahmet gözüyle bakmaz buyurdu. 13. Ebu Ubeyde kızı Safiye şunları anlattı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ümmü Selem'e elbiseden söz edilince Ya Resulullah 14. Ebu Hüreyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biri tek ayakkabıyla yürümesin ya ikisini birden giysin veya her ikisini de çıkarsın yanlığa geçsin buyur. 15. Ebu Hüreyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biri ayakkabı giyerken önce sağ ayağını giysin çıkarken de önce sol ayakkabısını çıkarsın. Sağ ayakkabı ilk giyilen ve sol ayakkabı ilk çıkarılan olsun buyurdum. 16 Suheyl'in babası Malik Kaab el Ahbar'dan nakden şöyle rivayet etti: Bir adam ayakkabılarını çıkartınca Kaab el Ahbar, ayakkabılarını niçin çıkarttın? Galiba ey Musa, haydi papuçlarını çıkar, çünkü sen mukaddes vadide tu adasın. Ayetini yorumladın deyip sonra adama Musa'nın papuçları neydi biliyor musun? dedi. Ben Malik der ki adamın ne cevap verdiğini bilmiyorum. Kap Musa'nın pabuçları eşek de dedi. Taha 12. ayetinde. 17. Ebu Hüreyne'den. Aleyhissalatü vesselam iki çeşit elbise giyme ile iki çeşit satışı yasakladı. Bunlar münabeze ve mülabese yoluyla satışlan kilot giymeksin. Bir entari giyip dizleri dikerek oturup avret mahallerinin gözükmesi ve vücudun bir tarafı kapatıp diğer tarafını açık bırakan elbise giymesidir. 18. Abdullah bin Ömer'den. Babam Ömer bin Hattab mescidin kapısında satılık ipek kumaştan kaftan görünce Ya Resulullah bu kaftanı alsan da cuma günleri ve yanına elçiler geldiği zaman giysen dedi. Ali sallatü vesselam da bunu ancak ahiretten nasibi olmayan giyer buyurdu. Daha sonra Ali sallatü vesselama ipek kaftanlardan gelince Ömer bin Hattab ondan bir kaftan verdi. Hazreti Ömer de Ya Resulullah onu bana mı verdin? Halbuki sen Utalit'in elbisesi hakkında neler söylemiştim deyince aleyhissalatü vesselam onu sana giymen için vermedim buyurdu. Hazreti Ömer de bu elbiseyi Mekke'deki müşrik kardeşine verdi. 19 Enes bin Malik der ki Ömer bin Attab halife iken onu Medine'de gördüm. Elbisesinin iki omuz arasındaki yırtığına birbirine tutturulmuş üç yama dikmişti. 49. Kitap Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın nitelikleri kitabı. 1- Enes bin Malik Aleyhissalatu vesselam vasıflarını anlatarak der ki: Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın boyu ne fazla uzun ne de fazla kısaydı. Teninin rengi ne çok kireç beyazı ne de fazla esmerdi. Saçları ne çok kıvırcıklı ne de çok düzdü. 40 yaşını doldurunca Allah onu peygamber olarak gönderdi. 10 sene Mekke'de, 10 sene de Medine'de ikamet etti. Saçlarındaki ve sakalındaki ak kıllar 20'ye ulaşmadan ve 60 yaşını tamamlayınca Allah Aleyhissalatu vesselam'ın ruhunu aldı. 2. Abdullah bin Ömer'den Nisalatü yani Vesselam şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda Kabe'deydim. Orada bir esmer adam gördüm. Sanki gördüğüm esmer adamların en güzeliydi. Omuzlarına sarkan saçları vardı. Sanki bu saçlar gördüğüm omuzlara sarkmış saçların en güzeliydi. Taramış olduğu saçlarından su damlıyordu. İki adama ve iki adamın omuzlarına dayanarak Kabe'yi tavaf ediyordu. Bu kim diye sordum. Bu Meryem'in oğlu İsa diye cevap verildi. Sonra aniden saçları zenci saçı gibi çok kıvırcıklı ve salkımdaki üzüm tanesi gibi sağ gözü dışarı fırlamış bir adamla karşılaştım. Bu kim diye sordum. Bana Mesih-i Deccal diye cevap verildi. 3. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanı, Fıtraten beş özellik vardır. Tırnakları kesmek, bıyığı kısaltmak, koltuk altındaki kılları yolmak, edep yerini tıraş etmek ve sünnet olmak. Bunlar yaratılışın icabı olup önceki peygamber tarafından yapıla gelmişlerdir. Dört, Said bin Müseyyep der ki, ilk misafir kabul eden, ilk sünnet olan, ilk bıyık kesen ve ilk saçında ak gören insan İbrahim aleyhisselamdır. Saçın ağardığını görünce şöyle dedi, Allah'ım bu neye alamettir? Yüce Allah, Kemal işareti Ya İbrahim buyurdu. O da Kemalimi artır ya Rabbi diye dua etti. 5. Cabir bin Abdullah es-Selâm'den es Ali sallallahu aleyhi ve selam bir kişinin sol elle yemek yemesini, veya bir ayağı yalın diğer ayağına bir tek ayakkabı giyerek yürümesini, bir omuzu kapadan diğer omuzu açık bırakan ve kolunu çıkartarak yeri olmayan bir elbise giymesini ve uyluklar üzerine ayak 6. Abdullah bin Ömer'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden bir yemek yediğinde sağ eliyle yesin, bir şey içerken sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. 7. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanları dolaşıp kendisine bir ilki lokma veya bir iki hurma verilen bu gezgin yoksul sayılmaz. Dediler ki gerçek yoksul kim ya Resulallah aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Gerçek yoksul, ihtiyacını karşılayacak kadar geliri olmayan ve insanlar onu tanımadığı için kendisine sadaka verilmeyen ve kalkıp insanlardan direnmeyen kimsedir. 8- İbn-i el-Ensari el-Haris'in nesinden rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kızartılmış koyun ve sığır tırnağı bile olsa yoksula veriniz. 9- Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müslüman bir midesini doyurmak için yer, kafir ise yedi bağırsağını doldurmak için yer. On Ebû Hureyre'den. Ali serrat (vesalemu) bir kafir misafir oldu. Ali serrat (vesalemu) onun için bir koyun getirilip sağılmasını emretti. Koyun sağıldı. kafir misafir onun sütünü içti. Sonra Ali serrat ve selam başka bir koyunun sağılmasını emretti. Misafir onun sütünü içti. Sonra başka bir koyunun böylece 7 koyunun sütü içti. Sonra sabah oldu ve kafir Müslüman oldu. Ali serrat ve selam da onun için bir koyun sağlayarak sütünün getirilmesini emretti. O koyunun sütünü içti. Sonra ikinci bir koyunun sütünün getirilmesini emretti. Bu koyunun sütünü bitiremedi. Bu münasebet Ali serrat ve selam şöyle buyurdu. Mümin bir midesini doldurmak için içer. Kafir 7 bağırsağını doldurmak için içer. 11 Ali sallatü vesselam'ın hanımı Ümmü Selemeden Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Gümüş kaptan meşrubat içen cehennem ateşini lıkır lıkır karnına doldurmuş olur. 12 Ebu el-Musenna el-Cuheni der ki ben Mervan bin Hakem'in yanındaydım. Mervan'ın yanına Ebu Said el-Hudri girince Mervan ona Ali sallatü vesselam'ın içeceği üfürmesini yasak ettiğini duydun mu diye sordu. Ebu Said ona cevaben şöyle dedi. Evet bir adam Ali salatü vesselam'a ya Resulullah ben bir nefeste içemiyorum deyince Ali salatü vesselam ona bardağı ağzından uzaklaştır sonra nefes al buyurdu. Adam dedi ki bardağın içinde çöp benzeri bir şey görürsem ne yapayım? Ali salatü vesselam onu akıt buyurdu. 13 İmam maliye şöyle rivayet olundu. Ömer bin el Hattab, Ali bin Ebu Talip ve Osman bin Affan ayaktayken su içerlerdi. <gülüyor> 14. İbn Şihab'dan Müminlerin Annesi Hazreti Ayşe ve Saad bin Ebu Vakkas insan ayakta su içmesine bir mahsur görmezlerdi. 15. Ebu Cakir el-Kari der ki Abdullah bin Ömer'e ayakta su içerken gördüm. 16. Amir bin Abdullah'dan Babası Abdullah bin Züreyh ayakta su içerdi. Bunların hepsi zayıftır. 17 Enes bin Malik'ten Ali Selatü vesselam içine kuyu suyu karıştırılmış süt getirildi. Sağında bir bedevi, solunda Ebu Bekir oturuyordu. Sütü önce kendisi içti, sonra bedeviye verdi ve şöyle buyurdu. Sağımıza verin, sağdan devam edin. 18 Sehil bin Saat Erensar'dan Ali Selatü vesselama bir içecek getirildi ve onu içti. Sağında bir çocuk, solunda da yaşlı kişiler bulunuyordu. Ali Selatü vesselam çocuğa, şu yaşlı kişilere önce vermeme izin verir misin diye sordu. Çocuk, "Hayır." Vallahi izin vermem ya Resulallah. İçeceğin senden bana verilmesi, hakkımı kimseye vermem deyince Ali sallallahu aleyhi ve sellem de içeceği onun eline verdi. 19 Enes bin Malik der ki: "Ebu Talha Ümmü Süleym'e şöyle dedi: Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinin çok zayıf çıktığını işittim. Bundan onun aç olduğunu anlamamı çıkarıyorum. Yanında yiyecek bir şey var mı?" Ümmü Süleym Evet cevap, ye cevap verdi. Bunun üzerine alfa ekmeğinden parçalar çıkardı. Sonra kendi başörtüsünü alarak bir tarafıyla ekmeğe sardı. Ekmeği kolunun altına gizledi ve başörtüsünün bir kısmında benim üzerime gömlek gibi örttü. Sonra beni aleyhissalatü vesselam'a götürdü. Aleyhissalatü vesselam'a Ümmü Selayim'in gönderdiği ekmeği götürdüm. Onu ashabıyla birlikte mescitte otururken buldum ve yanlarına dikildim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, Seni Ebu Talha mı gönderdi diye sordu. Ben de evet diye cevap verdim. Yemek için mi diye sordu. Evet diye cevap verdim. Bunun üzerine Ali Aleyhisselam yanındaki ashabına kalkın diye emir buyurdu. Asabıyla Ali Aleyhisselam aralarında ben Ebu Talha'nın yanına gelinceye kadar yürüdük. Ben Ebu Talha'ya durumu haber verince Ebu Talha Ya Ümmü Resulullah ashabını getirdi. Yanımızda onlara yetecek bir yiyecek yok. Ne yapacağız dedi. Ümmü Süleym Allah ve Resulü iyi bilir cevabını verdi. Ebu Talha Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılamaya gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beraberinde Ebu Talha ile geldi ve eve girdiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında olanı getir ya Ümmü Süleym dedi. Ümmü Süleym de o ekmeği getirdi. Bunun üzerine... Ali sallallahu aleyhi ve sellem ekmeğin doğranmasını emretti ve ekmek doğrandı. Ümmü Süleym ekmeğin üzerine içinde yağ ve bal bulunan tulumu sıkarak ekmeğe katık yaptı. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın söylemesini istediği sözleri söyleyerek dua etti. Sonra şöyle dedi: "10 kişinin girmesine izin ver." Bunun üzerine Ebu Talha 10 kişiye izin verdi. Onlar doyuncaya kadar o yemekten yediler. Sonra çıktılar. Ali sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişinin girmesine izin verdiği emretti Ebu Talha 10 kişiye daha müsaade etti onlar da doyuncaya kadar yediler ve çıktılar sonra Aleyhisselatü Vesselam 10 kişiye daha müsaade et buyurdu Ebu Talha o 10 kişiye de müsaade etti onlar da doyuncaya kadar yediler ve çıktılar sonra Aleyhisselatü Vesselam 10 kişiye daha izin ver buyurdu o da 10 kişiye daha izin verdi onlar da doyuncaya kadar yediler ve çıktılar sonra Aleyhisselatü Vesselam cemaatin hepsi yiyip doyuncaya kadar 10'ar kişi içeri al buyurdu cemaat 70 ya da 80 kişi kadardı. 20 Ebu Kureyda'dan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter. 21 Cabir bin Abdurrahman'dan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kapıyı kilitleyin. Su tulumlarının ağzını bağlayın. Kaplarınızı ağzını kapatın. Yatarken lambayı söndürün. Çünkü şeytan kilitli kapıyı açamaz, ipi çözemez, kapalı kapları açamaz. Fare insanların evlerini çok çabuk yakar. Yani ışıkları kapatın kandilleri söndürün, fare gelip döküp yakabilir diyor. Ali Aleyhissalatü Vesselam. 22 Ebu Şureyh el-Kabi'den Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır konusun ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanmış ise komşusuna iyi davransın. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanmış ise misafirine ikram etsin. Bir gün bir gece ona gereken önemi vererek misafir olarak ağırlar. Üç gün ise normal olarak yedikten yedirmek suretiyle misafir eder. Üç günden sonra vermiş olduğu şeyler sadaka olur. Misafirin ev sahibini sıkıntıya düşecek kadar uzun süre kalması helal olmaz. 23 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir zaman adamın biri yolda yürüken çok susadı ve bir kuyu buldu. Kuyuya indi suyu içti ve dışarı çıktı. Çıkar çıkmaz dilini hararetten çıkarmış, şiddetli nefes alan ve susuzluktan nemli toprağı yarayan bir köpekle karşılaştı. Adam kendi kendine benim başıma gelen susuzluk bu köpeğin başına da gelmiş Direk kuyuya indi ve ayakkabısından birini çıkararak su doldurdu. Sonra suyla dolu ayakkabıyı ağzıyla tutarak kuyudan dışarı çıktı ve köpeği suladı. Bundan dolayı Allah adamın bu amelini kabul etti ve günahlarını bağışladı. Asap Hayvanlara yapılan iyiliklerde de bizim için sevap var mı ya Resulullah deyince Ali selamü aleyhi ve sellem her canlı hayvana iyilikte sevap vardır buyurdu. 24 Cabir bin Abdullah der ki aleyhissalatü vesselam deniz kenarına bir müfreze gönderdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı onlara komutan tayin etti. Ordu 300 kişiden ibaretti. Ben de işlerinde bulunuyordum. Yola çıktık yolun bir kısmını kat etmiştik yiyeceğimiz tükenmeye yüz tuttu. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bütün müfrezenin azıklarının toplanmasını emretti ve hepsi toplandı. Tamamı iki azık torbası kadar hurmaydı. Ebu Ubeyde bize onu her gün azar azar yediriyordu. Bitinceye kadar böyle devam etti. Her birimize birer hurma düşüyordu. Bunun üzerine Vehib bin Kaysan der ki Cabir'e bir hurma açlığı giderir mi? Demem üzerine Cabir tükenince yokluğu bize daha çok tesir edecek dedi. Sonra deniz sahiline ulaştık. Ulaşır ulaşmaz da küçük bir dağ gibi bir balıkla karşılaştık. Bu müfreze bu balığı 18 gün yedi. Sonra Ebu Ubey de balığın iki kaburga kemiğinin dikilmesini emretti. Kemiklerin köprü şeklinde çatılmasını söyledi. Sonra bu çatılı iki kemiğin altından geçmesi için bir deve sürülmesini emretti. Deve sürüldü. Sonra deve bu iki kaburga kemiğinin altından değmeden geçti. 25 Amr bin Sa'dan, Muaz ninesinden şöyle rivayet etti. Ali selamü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey mümin hanımlar sizden biri kendisine verilen kızartılmış koyun parçası dahi olsa komşusu olan kadının verdiği hediyeyi küçümsemesin. 26 Abdullah bin Ebu Bekir der ki Ali selamü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Yahudileri helak etsin. İç yağının yenilmesini yasak ediyorlar. Onu satıp parasını yiyorlar. 27 Malik'e şöyle rivayet olundu. Meryem'in oğlu İsa şöyle dedi. Ey İsrail oğulları saf su için karadan biten yeşil sebzeleri ve arpa ekmeğini yiyin. Buğday ekmeğinden sakının. Çünkü siz onun şükrünü yerine getiremezsiniz. 28 İmam Malike şöyle rivayet olundu. Aleyhissalatü vesselam mescide girdi. Orada Ebu Bekir es-Sıddık ile Ömer bin el-Hattab'ı buldu. Ve onlara neden mescitte bulunduklarını sordu. Onlara da şöyle cevap verdiler. Bizi açlık dışarı çıkardı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam beni de açlık dışarı çıkardı buyurdu. Birlikte Ebu el-Heysem bin et-Tayihan el-Ensa'nın evine gittiler. O da evde yapılmış arpa ekmeğinin onlara getirilmesini emretti ve misafirleri için bir koyun kesmeye kalkınca aleyhissalatü vesselam sütlü koyunu kesme buyurdu ve bir koyun kesti. Arkada onlara tatlı su getirdi ve hurma ağacına asıldı. Sonra yiyeceği getirdiler ve ondan yediler ve bu sudan içtiler. Bunun üzerine ve vesselam bugün yediğiniz bu nimetten mutlaka sorulursunuz. Yediğinizin şükrünü eda edin buyurdu. 26. Yahya bin Said'den Ömer bin Hattab tereyağı ile ekmek yerken bedevi bir adamı davet etti. Adam akşam yemeği akşam da yemeye başladı ve tabağın dibindeki yağları bir lokma ekmeğine aldırdı. Bunun üzerine Hazreti Ömer Sen katı olmayan birine benziyorsun deyince adam Vallahi şu kadar zamandan beri tereyağı yemedim ve onun yenmesinde görmedim dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer yağmur yağıp halk bolluğa kavuşuncaya kadar tereyağı yemeyeceğim dedi. 30 Enes bin Malik der ki Ömer bin Hattab müminlerin emiri olduğu günlerde kendisine bir sağa hurma verilir. Ve onun kurutulmuş çekirdeklerine varıncaya kadar yerdi. Abdullah bin Ömer der ki Ömer bin Attaba çekirgenin helal olup olmadığı soruldu. Bunun üzerine o da ondan yanımda bir küfe dolusu olsa da yesem diye cevap verdi. 31 Humeyd bin Malik bin Hüseyin der ki Ebu Hureyre ile birlikte akit denen yerde tarlada oturuyordum. Ebu Hureyre'nin yanında binekler üzerinde Medineli bir cemaat geldi ve yanına indiler. Ebu Hureyre bana anneme git ve ona oğlun sana selam ediyor ve bize bir şeyler yedirsin diyor şeklinde bir şey söyledi. Annesine oğlunun dediklerini söyleyince bir tepsiye üç parça ekmek ve yanına biraz zeytinyağı ve tuz koydu. Sonra o tepsiyi de başıma koydu. Onu orada bundan topluluğa getirdim. Tepsi yönlerine koyunca Ebu Hureyre Allahu Ekber diye tekbir aldı ve şöyle dedi. Kara su ve kara hurmadan başka yemeğimiz yokken sonradan bizi ekmek ile doyuran Allah'a hamd ederim. Cemaat yemekten yemedi ve gittiler. Onlar gidince Ebu Hureyre bana dedi ki yeğenim koynuna iyi bak. Bun. Akıntılarını sil, ağırlığını temizle ve namazını onun yanında kıl. Çünkü koyun cennet hayvanlarındandır. Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki yakında insanlar öyle bir zaman gelecek, 3-5 koyun sahibinin yanında Medine varisi Mervan bin Hakem'in sarayından daha sevimli olacak. 32 ve Hep bin Kaysan'dan Ali Aleyhisselatü Vesselam'a bir yemek getirildi. Ali serrat vesselamın yanında hanımı Ümmü Seleme'nin oğlu Ömer bin Seleme vardı. Ona Ali serrat vesselam besmele çek ve önünden diye buyurdu. 23 Kasım'da Muhammed der ki bir adam Abdullah bin Abbas'a gelerek ona benim bir yetimim var. Onun da develeri var. Develerinin sütünden içebilir miyim dedi. Lübni Abbas şöyle dedi. Kaybolan develerini ararsan, uyuzlarını katlanırsan, su içecekleri havuzun akan yerlerini topraklarını tıkar isen ve su içmeye geldiklerinde onları sular isen, yavrularına zarar vermemek ve sütünü tamamen savmamak şartıyla sütlerini iç. 34, Hişam bin Urve babasından şöyle nakletti. Babam Urve ilaçlar dahil yediği ve içtiği bütün yiyecek ve içecekler kendisine taksim edildiğinde devamlı şöyle dua ederdi. Bize doğru yolu gösteren, bizi yediren ve içiren, bizi çeşitli nimetlere veren Allah'a hamdolsun. Allah, hamd Allah her şeyden büyüktür. Allah'ım. Bize nimetler verdiğin zaman biz kötülükten içerisindeydik. Nimetlerin sebebiyle sabah ve akşamımız iyilerle doldu. Senden verdiğin nimetleri tamamlamanı istiyor. Karşılığında şükrünü eda edebilmemize yardımcı olmanı diliyoruz. Senin bize verdiğin iyilikten başka iyilik, senden başka ilah yoktur. Ey salih kulların ilahı ve bütün varlıkların Rabbi. Bütün evgüler Allah'a mahsuzdur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın dilediğini dilediği gibi yapar. Güçlü olmak ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Allah'ım bize verdiğin nimetlerin bereketini artır ve bizi cehennem azabından koru. 35- Yahya der ki İmam Malik bir kadın mahrem olmayan yabancı erkeklerle veya kölesiyle yemek yiyebilir mi diye soruldu. İmam Malik şöyle cevap verdi. Bir kadının herhangi bir erkekle yemek yemesi din yönünden belli kurallara uygun şekilde olursa bir mahsuru yoktur. Bir kadın kocasıyla yemek yiyen diğer erkeklerle veya kardeşiyle birlikte yemek yiyen diğer yabancı erkeklerle yemek yiyebilir. Aralarında soydan veya evlenme neticesinde veya süt emme sonucu meydana gelen akrabalık bulunmayan yabancı bir erkekle bir kadının yalnız başlarına kalması, mefruhtur. 36 Yahya bin Said'den Ömer bin el-Hattab şöyle dedi. Ey yemekten sakının. Çünkü et de şarap alışkanlığına benzer bir alışkanlık meydana getirir. Yahya bin Said'den Cabir bin Abdullah et yüklenmiş giderken ona Hazreti Ömer bin el-Hattab yetişti ve bu nedir diye sordu. Bunun üzerine Cabir ey müminlerin emri. Canım et yemeyi çok istedi. Bir dirhem karşında et aldım dedi. Ömer Sizden beri komşusunu ve amca amcaoğlunu artan yemekten yararlandırmak için karnını biraz az doyurmayı istemez mi? Şu ayet-i kerimeyi unuttun mu? Neden onu gözünün önünde bulundurmuyorsun? Kıyamet gününde onlara şöyle denilir. Siz bütün güzel ve helal olan lezzetlerden dünya hayatında nasibini aldınız ve onu tükettiniz. Onlarla arzularınıza uyup günah işlediniz. 37. Abdullah bin Ömer'den. Ali Aleyhissalatü Vesselam altın yüzük takardı. Sonra Aleyhissalatü Vesselam ayağa kalktı ve o yüzüğü attı. Ve onu hiç takmayacağım buyurdu. Bütün hesabda altın yüzüklerini çıkardılar. 38. Sadaka bin Yesar der ki Said bin el-Müseyyeb'e yüzük takıp takılmayacağını sordum. O da bana onu tak ve yüzüğün takılmasına benim fetva verdiğimi halka haber ver dedi. 39. Ebu Beşir'den. Seferlerden birinde Ali Aleyhissalatü Vesselam ile beraberdi. Ali Aleyhissalatü Vesselam insanlar istirahat yerlerindeyken bir elçi göndererek şöyle demesini emretti. Hiçbir devenin boynunda ok, yayı, kirişi veya gerdanlık kalp Bir Seyir bin Huneyf'in torunu Muhammed bin Ebu Umame'den. Babam şöyle dediğini duydum. Babam Seyir bin Huneyf Harra'da gusül yaptı. Üzerindeki cübbesini çıkarmıştı. Amr bin Rabia'da bakıyordu. Seyir cildi güzel beyaz bir adamdı. Ebu Umame devamlı diyordu ki Amr bin Rabia ona bakirelerin cildi bile bugün gördüğüm gibi değildir deyince sehil olduğu yere yıkıldı. Elem ve acıları şiddetlendi. Aleyhisselatü Vesselam'a sehil rahatsızlandı. Seninle gidemeyecek dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam sehilin yanına gidince ona Amr'ın Kendine bakışını ve dediklerini anlattı. Aleyhissalatü vesselam da amra hitaben sizden biri kardeşini neden öldürüyor? Allah mübarek kılsın demeliydin. Göz değmesi vakidir. Onun için Sehil için abdest al dedi. Amur da onun iyileşmesi için abdest alınca Sehil aleyhissalatü vesselam ile beraber gitti. Hiçbir şikayeti kalmadı. Rahatladı. <gülüyor> İki Sehir bin Huneyfe'nin oğlu Ebu Umame'den Amr bin Rabia Sehir bin Huneyfe usul yaparken gördü ve hiç güneş görmeyen ciltler bile bugünkü gördüğüm gibi değildir demesiyle Sehir yıkıldı. Ali salat ve selam'a gelirken gelerek ya Resulallah Sehir bin Huneyf hakkında yapacak bir şey var mı? Vallahi başını kaldıramıyor dediler. Ali salat ve selam ona nazar eden birini itham ediyor musunuz diye sorduğunda Amr bin Rabia'yı itham ediyoruz dediler. Ali salat ve selam Amr'ı çağırdı, kızdı ve sizden biri kardeşini neden gözden öldürür ona bereketten dua etseydin ya şimdi onun için yıkandı dedi. Amır da yüzünü, ellerini, dirsek ve dizlerini, ayak topuklarını ve bükürlerini bir kap içinde yıkadı. Sonra o su sehilin üzerine döküldü. Sehil de iyileşerek oradakiyle beraber gitti. Hiçbir şikayeti kalmadı. 3 Humeyd bin Kays'tan Cafer bin Ebu Talib'in iki oğlu Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirildiğinde onların bakıcılarına, dadılarına bunları zayıf görüyorum neden diye sordu. O da Ya Resulallah onlara göz değiyor. Uygun görüp görmeyeceğini bilmediğimiz için onları okutmadık deyince Aleyhisselatü Vesselam onları okuttunuz çünkü eğer kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı bu nazar olurdu buyurdu. Dört Urve bin Ali Aleyhisselatü Vesselam hanımı Ümmü Selemen'in evine girdi. Orada bir çocuk ağlıyordu. Orada göz değdiğini söylediklerinde Aleyhisselatü Vesselam ona göz değmesinden korunmak için okutsaydınız buyurdu. 5 Atabbin Yeserden Ali Serat ve selam şöyle buyurdu. Kul hastalandığı zaman Allahu Teala ona iki melek gönderir ve der ki Bakın ziyaretçilerinize ne söylüyor. Eğer hasta ziyaretçiler geldiğinde Allah'a hamdü sena ediyorsa melekler bunu her şeyi iyi bilen aziz ve cell olan Allah'a ulaştırırlar. Bunun üzerine Allah da şöyle buyurur. Eğer o kulumu öldürürsem cennete koyarım, şifa verir iyileştirirsem onu hastalığından dolayı zayi diyetinden ve kanından daha hayırlısını halk ederim. Günahlarını da bağışlarım. 6. Urve bin Zubeyr der ki: "Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe'nin şöyle dediğini işittim. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir diken batması bile olsa mümin uğradığı bütün musibetlerin mükafatını görür yahut da karşılaştığı sıkıntılar hatalarına kefaret olur." buyurdu. 7. Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah kimin hayırlı olmasını isterse onu musibete uğratır." 8 Yahya bin Saitt'ten Ali serrat ve selam zamanında ölen bir zat hakkında birisi ne mutlu ona bir hastalığa tutulmadan vefat etti dediğinde Ali serrat ve selam vah yazık bilmiyorsun ki eğer Allah onu hastalığa müptela kılsaydı onu günahlarına kefaret kılardı. Bunun günahlarını bağışlardı dedi. Aleykümselam. 11 Abdurrahman'ın kızı Amr'den Ebu Bekir Hazreti Ayşe'nin huzuruna girdi. O hastaydı. Bir Yahudi kadında onu okuyordu. Hazreti Ebu Bekir Ona Allah'ın kitabından oku dedi. 12. Zeyd bin Eslam şunları anlattı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında bir kişi yaralandı ve çok kan kaybetti. Bu adam enmar oğullarından kendisine bakacak iki kişi çağırdı. Bunların anlattığına göre aleyhissalatü vesselam kendilerine tıbbı hanginiz daha iyi biliyor diye sorduğunda onlar da tıpta tıbbı müdahalelere bir fayda var mı ya Resulullah dediler. Bunun üzerine Zeyd'in ifadesine göre aleyhissalatü vesselam hastalıkları indiren Deva ve çarelerinde indirmiştir buyurdu. 13 Yahya bin Sait der ki: Bana Ali Selatü vesselam zamanında Sa'd bin Zurare'nin boğazındaki intiba bağlamasından öldüğü rivayet edildi. 14 Nafi der ki: Abdullah bin Ömer yüz felcini dağıladı ve afet sokmasına karşı okundu. 15. Mümzir'in kızı Fatıma der ki, Ebu Bekir'in kızı Esma'ya, Sıtmaya yakalanıp çaresini arayan bir kadın getirildiğinde, Biraz su alır, Boynundan göğsüne doğru döker ve, Ali Aleyhisselatü Vesselam bize, Sıtmanın hararetini su ile düşürmemizi emrederdi, derdi. 16. Hişam babası Urveden, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Humma, Sıtma veya ateş yükselmesi hastalığı, Cehennemin şiddetli hararetinden bir parçadır. Onun hararetini su ile düşürünüz, buyurdu. 17. Cabir bin Abdullah, Ali selamü aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bir kimse hasta ziyaretine gidince ilahi rahmetin içine dalmış olur. Hastanın yanında oturunca da onun hakkında rahmet sahip sabit olur buyurdu. 18 İbn Atiye Ali selamü aleyhi ve şöyle dediğini rivayet etti. Hastaların hastalığı diğerlerine geçmez. Baykuş uğursuz sayılmaz. Karında yılan olmaz. Hastalıklı hayvanlar sağlam hasta hayvanların arasına karışmasın, sağlam hayvanlar ise istediği yerde dolaşıp otlayabilir. Bu neden böyle oluyor ya Resulullah diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü hastaları sağlamlarına karıştırmak zarar getirir buyurdu. 41. Bab Saç ve Sakal Kitabı 1. Abdullah bin Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıyıkları kısaltıp sakalları uzatmayı emretti. 2. Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Humeyt'ten Muaviye bin Ebu Sufyan'ın hac ettiği yıl minberin üzerindeyken muhafızlarının birinin elindeki bir bölük saçı alarak şöyle dediğini duydum. Ey Medineliler! Alimleriniz nerede? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle şeyleri yasakladığını ve İsrailoğulları ancak kadınları bunu adet edindiği zaman helak oldular buyurduğunu duydum dedi. 3. İbni Şihaptan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçlarını alnına aşağı indirdi, taradı. Sonra da ortasından iki yana ayırdı. Dört Nafi'den Abdullah bin Ömer yumurtaları çıkarıp burması hadım yapmayı hoş karşılamaz ve yaradılışının tamam olması onun kalmasıyla olur derdi. 5. Süleymoğlu Saffan'a şöyle rivayet edildi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinin ya da başkasının yetimine bakıp işlerini yürüten kimse haksızlıktan sakındığı takdirde cennette benimle şöyle yan yanadır dedi ve işaret parnağı ile orta parnağını gösterdi. 6. Yahya bin Said'den Ebu Katade el Ensari radıyallahu anh'ın şöyle Benim saçlarım omuzlarıma kadar uzanıyor. Onları tarayayım mı diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet. Aynı zamanda onlara iyi bak diye cevap verdi. Ali sallallahu ve sellem kendisine onlara iyi bak dediği için Ebu Kâse de bazen saçlarını günde iki defa yağlardı. Yedi Ata bin Yesa şunları anlattı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitteydi. İçeri saçı sakalı dağınık bir adam girdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle ona çık diye işaret etti. Sanki saçını ve sakalını düzeltmesini kast ediyordu. Adam da saçını sakalını düzelttikten sonra gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu göstererek herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık bir halde gelmesinden böyle gelmesi daha iyi değil mi? buyurdu. 8- Abdurrahman oğlu Ebu Seleme'den, saçı sakalı ağarmış olan Abdurrahman bin Esfer bir cemaatle beraber oturuyordu. Ertesi gün o cemaatin yanına geldiğinde saçlarını kırmızıya boyamıştı. Oradakiler kendisine bu daha güzel dediklerinde o da Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, validem Ayşe'nin dün, Ayşe radıyallahu anh'un dün akşam cariyesi muhayleyi bana gönderdi. Israrla boyamamı istedi ve Ebu Bekir'in boyadığını söyledi dedi. 9 Yahya bin Said şöyle rivayet. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesvesesinden ve benimle beraber bulunup bana zarar vermelerinden Allah'ın noksanlıktan uzak tam da üstün kelimelerine sığınırım. Amin. 10. Yahya bin Said'den Aleyhisselatü Vesselam geceleyin götürüldüğü bir yerde ateşten bir meşaleyle kendisini arayan bir cin gördü. Nereye dönse onu arıyordu. Cibril kendisine sana okuduğun zaman ateşini söndürecek ve onu yüzüstü düşürecek birkaç kelime öğreteyim mi dediğinde Ali Aleyhisselatü Vesselam evet öğret deyince Cibril şunları okudu diye. Göktenlen azabından, yerden yükselen kötülüklerin şerrinden Allah'ın Yerin altında ve üstünde yarattığı mahlukların şerinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz meydana gelen hayırlı şeylerin dışındaki felaketlerden, Allah'a ve onun noksanlıktan uzak hiçbir iyinin ve kötünü ulaşamayacağı kelimelerine sığınırım. 11 Ebu Hureyre der ki, Eslem kabilesinden bir adam, ben bu gece uyuyamadım dedi. Aleyhisselatü Vesselam neden diye sorunca, beni bir akrep soktu diye cevap verdi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, eğer akşamleyin yarattığı şeylerin şerinden, Allah'ın noksanlıklardan uzak, Tam ve üstün kelimelerine sığınırım deseydin sana zarar vermezdi buyurdu. 12. K.K. bin Hakim'den. K.B. Ahbar eğer söylediğim birkaç kelime olmayaydı, Yahudiler beni merkep yapacaklardı dedi. Kendisine o kelimeler nedir diye sorulduğunda şöyle dedi. Yaratıp çoğalttığı şeylerin şerinden, kendisinden daha büyük bir şey olmayan Allah'a, hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı noksanlıklardan uzak, tam ve üstün kelimelerine Allah'ın bildiğim ve bilmediğim bütün bizim güzel isimlerine sığınırım de buyurdu. 13 Ebu Hureyla'den Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirini sevenler? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bu günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. 14 Ebu Hureyla'den Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde kıyamet gününde Allah 7 kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir, rahmetiyle muamele eder. Bir, Adil Devlet Başkanı 2- Allah'a ibadetle yetişen genç 3- Mescitten çıktığı zaman tekrar dönünceye kadar kalbi oraya bağlı olan adam 4- Allah yolunda sevişen, bu sevgiyle birleşen ve bu sevgiyle ayrılan iki kişi 5- Allahu u Teala'yı tenha bir yerde zikredip gözlerinden yaş aktararak ağlayan adam 6- Güzelce soylu bir kadın, kendisini davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyen kimse 7- Sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek şekilde onu gidiyen kimse 15 Ebu Ali Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cibril'e ben falan kimseyi sevdim ondan razı oldum onu sen de sev buyurur. Onu Cibril de sever sonra gök halkına seslenerek Allah filan kimseyi sevdi siz de sevindir. Onu gök halkı da sever sonra onun sevgisi yeryüzünde halk arasında yayılır. 16 Ebu İdris El Havlani'den Dumaşk Camii Şam-Umeyye Camii'ne girdim. Bir de baktım ki dişleri parlak, güzel yüzlü bir genç ve etrafında insanlar toplanmış bir şey hakkında ihtilaf edince ona müracaat ediyorlar ve onun sözünü kabul ediyorlardı.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 Ben Ali Senatü vesselamın Allahu Teala buyuruyor ki benim rızam için birbirini seven, benim rızam için bir arada oturan, benim rızam için birbirini ziyaret eden ve kendilerini benim rızama adayan kimselere benim muhabbetim vaciptir buyurdu dediğini işittim. O yedi imam maliye Abdullah bin Abbas'ın şu hadisi rivayet edildi. İşlerde iktisatlı olmak, yumuşak davranmak, din ve görünüş bakımından güzel bir yol tutmak, Lübî bir Enes bin Malik'ten Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Salih bir kimsenin gördüğü sadık ve sevindirici rüya nübüvvetin 46'da biridir. İki 2- Ebu Hureyla'den. Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kılıp cemaata dönünce, İçinizde bu gece rüya gören var mı diye sorar ve benden sonra nübüvvet kalmayacak ancak sadık rüyalar kalacak buyururdu. 3- Ata bin Yeser'den. Aleyhisselatü Vesselam benden sonra nübüvvetten müjdeicilerden başka bir şey kalmayacak buyurdu. Oradakiler, Müjdeyiciler nedir ya Resulallah diye sordular. O da salih kimsenin gördüğü yahut da başkasının onun için gördüğü sadık doğru rüyalardır. Bu rüyalar nübevvetin 46'da biridir buyurdu. 4 Ebu Selemeden Ebu Katade bin Ribi diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. Güzel rüya Allah'tan, kötü rüya da şeytandandır. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey görürse, uyandığı zaman sol tarafına üç kere üflesin ve o kötü rüyanın şerrinden Allah hassınsın. Böylece o rüya kendisine zarar veremez inşallah. Ebu Seleme diyor ki, bana dağlardan daha ağır gelecek bir rüya görseydim, bu hadise duyunca artık onu aldırış etmezdim. 5- Hişam'ın babası Urveden. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır ayet-i kerimesindeki müjde hakkında. O salih kimsenin gördüğü veya başkasının onun için gördüğü sadık doğru rüyalardandır buyurdu Yunus 64. ayet. 6- Ve bu Musa eleşerden. Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tavla oynayan kimse Allah'a ve Resulüne asi olmuştur. Ali Aleyhisselatü Vesselam hanımı Hazreti Ayşe'nin evinde oturmakta olan ehl Beytin yanında tavla olduğu haberi kendisine uğraşınca onlara eğer onu tavlayı çıkarmazsanız ben sizi evimden çıkaracağım diye haber gönderdi ve onların bu hareketini boş karşılamadı. 7. Nafiden Abdullah bin Ömer ailesinin birini tavla oynarken bulduğu zaman onu döver tavlayı da kırardı. Ya ya diyor ki İman Malik Santraçta hayır yoktur dedi ve onu hoş karşılamadı. O Santraç ve diğer batır şeyler oyun şeyleri oynamayı hoş karşılamaz ve şu ayeti okurdu. Artık hak'tan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? Yunus 32. 53. kitap Selam kitabı bir. Zeyt bin Eslem'den Ali serrati ve selam şöyle buyurdu. Binekli olan yaya yürüyene selam verir. Bir topluluktan birisi selam verince diğerlerine de kafi gelir. İki Amr bin Atan oğlu Muhammed şunları anlattı. Abdullah bin Abbas'ın yanında oturuyordum. Onun huzuruna Yemen arkından bir adam girdi ve "Esselam aleyküm ve rahmetullah ve berekatü" diye selam verdi. Sonra bir şeyler daha ilavetti. O zaman gözleri âma olan İbn Abbas bu kim diye sordu. Ora Oradaki, oradakiler de Bu sana gelen bir Yemenlidir diye onu kendisine tanıttılar. Bunun üzerine i̇bn Abbas dedi ki selam bereketle tamamlanır. Üç Abdullah bin Ömer'den Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yahudilerden biri size selam verdiğinde esselamu aleykum, esselamu aleykum, ölüm sizin üzeriniz olsun der. Siz de aleyke senin üzerine de olsun diye karşılık veriniz buyurdu. Dört, Ebu Vakit el-Leysi'den. Aleyhissalatü Vesselam mescitte ashabıyla otururken üç kişi geldi. İkisi Ali Aleyhissalatü Vesselam'a doğru yöneldi. Birisi de gitti. Bu iki kişi Ali Aleyhissalatü Vesselam'ın mescidinde durup selam verdiler. Onlardan biri halkada boş bir yer gördü oraya oturdu. Diğeri de oradakilerin arkasına oturdu. Üçüncüye gelince dönüp gitti. Ali Aleyhissalatü Vesselam sözünü bitirince şöyle dedi. Şu üç kişinin durumunu size haber vereyim. Onlardan biri Allah'a sığındı, meclise girdi, Allah da onu imayesine aldı. Diğeri çekindi, zahmet vermek istemedi, Allah da onu azap etmekten çekindi, affetti. Öbürü İsa aleyhissalatü vesselamın meclisinden yüz çevirdi, Allah da ondan gazap ederek yüz çevirdi. 5- Enes bin Malik'ten Ömer bir hattabı dinledim. Bir adam ona selam verdi, o da selamını aldı. Sonra adama nasılsın diye sorunca adam Allah'a hamdolsun diye karşılık verdi. Ömer senden istediğim işte budur dedi. Altı Abdullah bin Ebu Talha'dan. Ubeygin Kabun oğlu tufeil bana Abdullah bin Ömer'e geldiğini ve beraberce çarşıya gittiklerini haber vererek şöyle dedi. Çarşıya gittiğimizde Abdullah bin Ömer uğradığı satıcılara, ticaret erbabına, fakirlere ve herkese mutlaka selam verdi. Bir gün yine Abdullah bin Ömer'e gittim. Kendisiyle beraber çarşıya çıkmamı istedi. Ben de ona, çarşıda ne yapacaksın? Sen satıcıların yanında durmazsın, bir mal sormazsın, bir şey almazsın ve çarşıdaki meclislerde de oturmazsın. Ben diyorum ki burada bizimle otur konuşalım dediğimde bana ey şişman, biz selam için gideceğiz, karşılaştığımız kimselere selam vereceğiz dedi. Yedi Yahya bin Said'den bir adam Abdullah bin Ömer'e selam verdi ve esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatü vel kadiyati ve raihat Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve sabah akşam gidip gelenler İnsan oğlunun amellerini yazmak için gelen melekler senin üzerine olsun dedi. Abdullah bin Ömer de bin kere de senin üzerine olsun dedi ve sanki bunu hoş karşılamadı. Sekiz imam maliye şöyle rivayet edildi. İçinde kimse olmayan bir eve girildiğinde "Esselamu aleyküm ve ala ibadillahis salihin." Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın iyi kulları üzerine olsun denilir. 54. kitap izin isteme kitabı. Bir, Yesar oğlu Ata şunları anlatır. Bir adam Ali Aleyhissalatu vesselam'a "Ya Resulallah" Annemin huzuruna girmek için izin isteyecek miyim diye sordu. O da evet buyurdu. Adam ben evde onunla beraber oturuyorum deyince Ali Aleyhissalatu vesselam ondan izin iste dedi. Adam ona ben hizmet ediyorum dediğinde Ali Aleyhissalatu vesselam ondan izin iste. Onu çıplak olarak görmek ister misin dedi. Adam hayır dedi. Ali Aleyhissalatu vesselam o halde izin almadan yanına girme buyurdu. 2. Ebu Musa el-Eşariden Ali Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Birinin yanına gittiğinde aralıklı üç defa izin iste, üç kez kapıyı çal, izin veriliyorsa gir, yoksa geri dön. Üç, Ebu Abdurrahman'ın oğlu Rabia ve diğer bazı ulemalar şöyle rivayet edildi. Ebu Musa ile Şâri Ömer bin Attab'ın uzunluğuna girmek için izin istedi ve üç defa izin isteğini tekrarladı. İçeriden ses gelmeyince geri döndü. Ömer arkasından adam göndererek çağırdı ve niçin girmedin diye sordu. Ebu Musa Ali serat ve selamın üç defa izin istenir, eğer sana müsaade edilirse girersin yoksa dönersin buyurduğunu duydum dedi. Ömer... Bunu başka kim beliyor? Eğer bana bunu bilen birisini getirmezsen sana şöyle şöyle yaparım dedi. Ebu Musa çıktı ve mescitteki ensar mescidi denilen bir mecliste geldi ve ben Ömer bin Hattab'a Resulullah aleyhissalatü vesselamdan izin isteme üçtür. Yoksa dönersin duyurduğunu duyduğuma haber verdi. O da eğer bana bunu bilen başka birini getirmezsen sana şöyle şöyle yaparım dedi. Eğer aranızda bunu işiten varsa benimle gelsin deyince Buradakiler aralarında gençler olan Ebu Said el-Hudriye. halk onunla gittiler. O da gidip Hazreti Ömer'e aynı hadisi söyleyince Hazreti Ömer Ebu Musa'ya Ben seni itham etmiyorum. Fakat insanların Resulullah adına yalan uydurmalarından korktum dedi. <gülüyor> Dört Abdullah bin Ebu Bekir'den Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Eğer biri aksırırsa Ona har Allah sana rahmet eylesin ömür versin diye Hayır ve bereketle dua et Sonra yine aksırırsa aynısını söyle Tekrar aksırırsa yine aynen karşılık ver Bundan sonra yine aksırırsa sen nezle olmuşsun üşütmüşsün de 5 sagt Abdullah bin Ömer aksırdığı zaman ona Allah denilince redan ve att ve har Allah bize de size de rahmet eyleyip, mağfiret 6- Abdullah bin Ebu Talha'nın oğlu İshak'tan. Şifanın azatlı kölesi Rafi bin İshak bana şöyle dedi. Abdullah bin Ebu Talha ile beraber Ebu Said el-Hudri'yi hastalığında ziyarete gittik. Ebu Said bize dedi ki, Ali Aleyhisselatü Vesselam içerisinde heykel veya resim bulunan bir eve melekler girmez buyurdu. 7- Utle bin Mesud'un torunu Ubeydullah bin Abdullah'tan. Ubeydullah Ebu Talha ile Ensari'yi hastalığında ziyarete gitti. Yanına vardığında Sehil bin Hunayif de oradaydı. Ebu Talha bir adam çağırdı. Altındaki sergiyi çıkarttı. Sehil bin Huneyf kendisine onu neden çıkartıyorsun diye sordu. O da çünkü onda resimler var. Onlar hakkında da Aleyhisselatü Vesselam'ın ne söylediğini biliyorsun dedi. Sehil de Aleyhisselatü Vesselam kumaşlardaki nakış ve süslemeler hariç dememiş miydi deyince Ebu Talha evet demişti ama çıkartmak kalbime daha hoş geldi diye cevap verdi. 8. Hazreti Ayşe'den. O üzerinde hayvan resimleri bulunan bir küçük yastık satın aldı. Ali Aleyhisselatü Vesselam onu görünce kapının önünde durdu içeri girmedi. Hazreti Ayşe onun yüzündeki hoşnutsuzluğu anladı ve Ya Resulullah yaptığım hatadan Allah'a ve onun Resuluna dönüyorum. Ne suç işledim ki diye sordu. Ali Aleyhissalatü Vesselam bu resimli yastık ne oluyor dedi. Hazreti Ayşe de onu senin için aldım. Üzerine oturur ve ona yaslanırsın deyince Ali Aleyhissalatü Vesselam bu resimleri yapanlar kıyamet günü azap çekecekler. Onlara yaptığınız bu suretlere can veriniz denilecek buyurdu. Sonra da devamla, içerisinde resim bulunan eve melekler girmez buyurdu. Dokuz Süleyman bin Yeser der ki yanında Abdullah bin Abbas ve Halid bin Velid olduğu halde Ali Aleyhissalatü Vesselam Haris'in kızı Meymune'nin evine girdi. Burada beyaz kelerler görünce bunlar size nereden geldi diye sordu. O da onu bana kardeşim Haris kızı Huzeyl'e hediye etti dedi. Cevap verince Ali Aleyhissalatü Vesselam Abdullah bin Abbas ve Halid bin Velid'e yiyin buyurdu. Bunun üzerine onlar da sen de yemez misin ya Resulullah diye sordular. Ali Aleyhissalatü Vesselam da bana Allah tarafından bir melek topluluğu geliyor meşgulüm dedi. Meymune Ya Resulallah sana içmen için yanımızda bundan sütten verelim mi deyince Aleyhissalatü Vesselam verin dedi ve sütü içince şöyle buyurdu Bu size nereden geldi? Meymuna onu bana kız kardeşim huzuyla hediye etti diye cevap verdi Bunun üzerine Ali Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu Benden hürriyete kavuşması için izin istediğin cariyen hakkında ne dersin? Onu kız kardeşine ver ve onunla bakmakla yükümlü olduğun kardeşine sılayı rahimde bulun Bu senin için daha hayırlıdır hon görene ola Halit bin Daritten Ali Selatü vesselam ile beraber hanımı Meymunenin <gülüyor> evine girdiğimizde içeriye kızartılmış keler getirildi. Ali Selatü vesselam ona elini uzatınca Meymunenin evinde bulunan bazı kadınlar şöyle dediler: "Aleykümselam. Ali Selatü vesselam yemek istediği şeyin ne olduğunu ona bildirin." Bunun üzerine o kelerdir ya Resulallah denince Ali Selatü vesselam elini çekti. Ben de "Yoksa bu haram mı ya Resulallah?" diye sordum. Bunun üzerine Ali Selatü vesselam "Hayır. Fakat o benim kavmimin topraklarında bulunmaz. Bu yüzden onu canım çekmedi buyurdu. yurda. Halit der ki: "Onu önüme çektim ve Ali salatü vesselamın gözü önünde geldim." 11 Abdullah bin Ömer der ki: "Bizzat Ali salatü vesselama seslenerek şöyle sordu. Ya Resulallah öyle? hakkında ne buyursun?" Ali salatü vesselam da "Onu ne yer ne de haram ederim." buyurdu. 12 Sahabeden Süfyan bin Ebu Zuheyr mescidin kapısında yanımdaftırına hadis rivayeti direkt dedi ki: "Ali salatü vesselamı şöyle derken işittim. Bir kimse Bahçesini ve hayvanlarını koruyamayan bir köpek edinirse bu köpek o kişinin amelinden her gün bir kıraat eksiltir. Sahip bunu sen Ali aleyhissalatü vesselamdan işittin diye sorulunca Süfyan mescidin Rabbuna yemin ederim ki evet diye cevap verdi. 13. Abdullah bin Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Al köpeği veya davar köpeği dışında köpek besleyen kimsenin amelini bu köpek her gün iki kıra eksiltir. 14. Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam başıboş köpeklerin öldürülmesini emretti. 15. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam küfrün başı doğu tarafındadır. Büyüklük iddiası ve başkasını küçük görmek deve ve at sahiplerindedir. Yani çölde yaşayanlardadır. Vakar ve alçak gönlülük koyun sahiplerindendir. 16 Ebu Said El-Kudri'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslümanın en hayırlı malı dağ başlarında ve vadilerde arkasında dolaştığı koyunları olacak. O dine bağlılığı sebebiyle fitnelerden kaçar. 17 İbni Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Hiçbir kimse diğerinin davarına izni olmaksızı sağmasın. Sizden biri odasının kendisine verilmesini ve deposunun kırılıp yiyeceğinin alınmasını ister mi? Bunun gibi davarlarının memeleri de onların yiyeceklerini depo eder. O halde hiçbir kimse diğerinin davarına izni olmaksızı sağmasın. 18. İmam Maliye şöyle rivayet edildi. Ali Aleyhisselatü Vesselam koyun gütmemiş hiçbir peygamber yoktur buyurdu. Sen de mi Ya Resulullah denilince ben de buyurdu. 19. Nafiden i̇bn Ömer'e akşam yemeği getirilir. Bu arada evindeyken imamın kıraatını işitir. Yemeğini yiyinceye kadar acele etmezdi. 20. Peygamber Efendimizin zevcesi memun eden. Aleyhisselatü Vesselam'a yağ içerisinde düşen farenin durumu sorulunca fareyi ve etrafında bulunan yağı çıkartıp atınız buyurdu. 21 Seyl bin Said'den Ali salatü vesselam uğursuzluk varsa atta, kadında ve evde olur buyurdu. 22 Abdullah bin Ömer'den Ali salatü vesselam uğursuzluk evde, kadında ve atta olurdu buyurdu. 23 Yahya bin Said'den bir kadın Ali salatü vesselama gelip "Ya Resulallah, oturduğumuz bir evimiz var. Nüfusumuz kalabalık, malımız çok. Şimdi nüfusumuz azaldı, mal yok oldu." deyince Ali salatü vesselam o evi uğursuz sayarak terk edin buyurdu. 24 Yahya bin Said der ki Ali salatü vesselam'ın sağılır bir deve hakkında bunu kim sağacak diye sorma üzerine bir zat kalktı. Ali salatü vesselam ona adın ne diye sordu. Adam Mürre dedi. Ali salatü vesselam otur dedi. Sonra bunu kim sağacak dedi. Biri kalktı. Adın ne dedi? Harp dedi. Ona da otur dedi. Sonra yine kim sağacak diye sordu. Yine biri kalktı adını sordu yeis istedi Bunun üzerine Ali aleyhissalatü vesselam sen sağ buyurdu. 25 Yahya bin Said'den Ömer bin Attab Birza'da adın ne dedi? O da Cemre dedi. Ömer kimin oğlusun dedi? Şihab'ın oğluyum dedi. Ömer kimlerdensin diye sordu. O da Huraka'dan dedi. Ömer evin nerede dedi? Harat-ül dedi. Ömer hangisi diye sorulunca Alevlisi dedi. Ömer öyleyse ailene yetiş yandılar dedi. Adam olay... Ömer bin Attabın dediği gibi oldu dedi. 26 Enes bin Malik der ki Ali sallâhü və selam kan aldırdı. Kanını Ebu Tayyib e aldı. Ali sallâhü və selam ona bir sah kurma verilmesini ve memurlarına da onun har haracını hafifletmesini emretti. 27 İmam malen şöyle rivayet edildi. <gülüyor> Ali sallâhü və selam şöyle buyurdu. Bir ilaç hastalığı tedavi ederse kan almak da onu öyle tedavi eder. 28 haris orlarından biri olan Ensar'dan İbni Muhayise kan alan bir adamı ücretle çalıştırmak hususunda Ali Aleyhissalatu Vesselam'dan izin istedi. Ali Aleyhissalatu Vesselam ona izin vermedi. Adam Ali Aleyhissalatu Vesselam'a ona ücreti kölelerine yedir deyinceye kadar izin istemeye devam etti. 29 Abdullah bin Ömer'den şöyle rivayet edildi. Aleyhisselam. Selamun Aleyküm. 29 Abdullah bin Ömer'den Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu doğuya işaret ederek işte fitne buradadır şeytanın boynuzunun doğduğu yerde. 30 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi Ömer bin Hattab Irak'a gitmek isteyince Kabil Ahbar'ına ey müminlerin emiri Irak'a gitme zira sihrin onda orada cinlerin fasıkları orada ve devasız hastalıklar da oradadır dedi. 31 Ebu Lubabe'den Ali sallallahu aleyhi ve yuvalarındaki ilanları öldürmeyi yasakladı. 32 Hz. Ayşe'nin azatlısı Saib'den. Ali sallallahu aleyhi ve evlerdeki küçük ilanları öldürmeyi yasakladı ancak kuyruğu kısa ve sırtında iki beyaz çizgisi olanlar hariç. Çünkü bu iki çeşit ilan gözün nurunu alır ve kadınların çocuk düşürmesine sebep olurlar. 33 Hişam bin Zuhre'nin azatlı kölesi Ebu Saib der ki: Ebu Said el-Hudr'ünün yanına girdim ve onu namaz kılarken buldum. Namazını eda edinceye kadar oturup onu bekledim. Evinde sedirinin altında bir hareket hissettim. Baktım ki bir yılan. Onu öldürmek için ayağa kalktım. Ebu Said otur diye işaret etti. Namazı bitirince evde bir odayı göstererek şöyle dedi. ''Şu odayı görüyor musun?'' Ben de ''Evet'' dedim. Ebu Said orada yeni gerdeğe girmiş bir genç vardı. Bu genç Ali aleyhissalatü vesselam ile beraber Hendek Savaşı'na katıldı. Ali sallallahu aleyhi ve sellem hendekteyken bu genç gelerek ondan izin istedi ve şöyle dedi Ya Resulullah ben yeni evliyim bana izin ver Ali sallallahu aleyhi ona izin verdi ve şöyle emretti Silahını yanına al. Zira beni Kurayza'nın sana bir şey yapmalarından korkuyorum Genç evine gittiğinde karısını iki kapar arasında ayakta dururken gördü. Onu vurmak için mızrağı eline uzattı ve ona izeti nefis galip geldi. Bunun üzerine hanım evine girip içeridekini görmeden acele etme dedi. Genç de eve girdi yatağın üzerinde kıvrılmış bükülmüş bir yılan gördü. Ona mızrağını sapladı sonra dışarı çıkarıp mızrağını eve dikti. Mızrağın ucunda yılan titredi ve genç ölü olarak yere yıkıldı. Genç mi yoksa yılan mı daha önce öldü bilinmiyor. Bu durum Ali Sultan Vesselam anlatınca şöyle dendi. Medine'de Müslüman olmuş cinler vardır. Onlardan birini görürseniz üç gün mühlet verin. Ondan sonra isterseniz öldürün. Zira o şeytandandır. 34 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. ve Vesselam sefere çıkmak maksadıyla ayağını üzengeye koyunca şöyle derdi. Allah'ın adıyla Allah'ım seferde sahip sensin. Ailem hakkında vekil sensin. Allah'ım yeryüzünü bizim için dür ve yolculuğu bize kolaylaştır. Allah'ım. Yolculuğun şiddet ve eziyetlerinden, yolculukta üzüntü verici bir şey uğramaktan, mal ve çoluk çocuk bakımından kötü bir manzara ile karşılaşmaktan sana sığınırım. Hakimin kızı Havle de şöyle rivayet etti. Ali Serat ve bir yere konaklayan bir kimse şöyle desin buyurdu. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın tam ve noksansız kelimelerine sığınırım. Çünkü öyle derse oradan göç edinceye kadar ona hiçbir şey zarar veremez. 35 Amr bin Şueybin dedesinden. Ali serrat ve selam tek yolcu şeytandandır. Çift yolcu iki şeytandır. Üç tanesi ise bir cemaattır. 36 Sahip bin Müseyyeb der. der ki şeytan bir veya iki yolcuya musallat olur. Üç kişi olursa onlara musallat olamaz. 37 Ebu Hüreyle'den Ali serrat ve selam Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadın için yanında mahrem olmadan bir gün bir gecelik mesafeyi yolculuk yapması helal olmaz buyurdu. 38. Halit bin Ma'dan Merforrak rivayet ettiği hadiste şöyle der. allah Teala lütuf sahibidir, kolaylığı sever, ondan hoşlanır, şiddet ve meşakkata karşı göstermediği yardım ona gösterir. Siz dilsiz hayvanlara bindiğinizde onlara alışılmış yerlerine indiriniz. Eğer yer kurak ve çorak ise ilikleri erimeden oradan suratlıca geçiniz. Gece yolculuğunu tercih edin çünkü gündüz anlamayan yol gece alınır. Siz yol üzerinde sabaha karşı konaklamaktan sakının zira yol hayvanlarının gelip geçeceği ve yılanların sığınacağı yerdir. 39 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Yolculuk azaptan bir parçadır. Sizden birinin uyanmasına, yemesine ve içmesine engel olur. Herhangi biriniz ihtiyacını giderince, işini görünce ailesine dönmede acele etsin. 40 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam normal bir şekilde yedirilip yedirilmesi kölelerin hakkıdır. Ona gücünün yetmeyeceği iş yaptırılamaz. 41 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Ömer bin Hattab Her cumartesi günü Medine'nin kenar semtlerine gider bir köleyi gücü yetmeyeceği bir işte çalışırken görürse o işi ona yaptırmazdı. 42. Ebu Suheyl babası Malik Osman bin Affan'ı hutbe okurken dinledi. Osman şöyle diyordu. Sanat olmayan cariyeyi kazanç sağlamaya zorlamayın. Siz ona kazanca zorlarsanız namusunu satarak kazanır. Küçükleri de kazanç sağlamaya zorlamayın. Zira o bulamazsa çalar. Onlardan müstahini kalınız. Helal olan yiyecekleri arayınız. 43. Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Köle efendisine samimi davranırsa ve Allah'a karşı ibadetini güzel ifade ederse ona iki kat sevap verilir. 44 dört imam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Ömer bin Hattab oğlu Abdullah'ın cariyesinin hür kadınlar gibi giyindiğini görünce kızı hafsanın yanına giderek kardeşinin cariyesinin hür kadınların şekline bürünerek insanlar arasında dolaştığını görmeyeyim dedi ve bunu hoş karşılamadı. 55 Beyat Kitabı 1. Abdullah bin Ömer'den Biz Ali İsrafile ve Selam'a emir ve yasaklarını duyduğumuza ve Allah'a varesunla ve, ve ulul emre itaat edeceğimize dair beyat ettiğimizde bize gücünüzün yettiği hususlarda diye buyurdu. 2 <gülüyor> Rukayka'nın kızı Umeyyeden. Umeymeden. Biz İslam üzere Aleyhisselatü Vesselam'a beyaz eden kadınlar arasında ben de geldim. Onlar şöyle dediler, Ya Resulallah Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, kendi tarafımızdan yapılmış bir iftirada bulunmayacağımıza, iyiliklerde sana karşı gelmeyeceğimize dair sana söz veriyoruz. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam gücünüzün yettiği hususlarda dedi. Onlar Allah ve Resulü bize bizden daha merhametlidir. Ya Resulullah gel sana beyat edelim dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam ben kadınlarla tokalaşmam. Benim yüz kadına söylediğim söz, bir kadına söylediğim söz gibidir buyurdu. Üç, Abdullah bin Dinar'dan. Abdullah bin Ömer, Abdülmelik bin Mervan'a beyat ettiğini bildiren mektubunda şöyle yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla imdi. Allah'ın kulu müminlerin emiri Abdülmelik'e sana selam olsun. Ben senin için kendinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Allah ve Resulünün emirleri üzerine gücüm yettiği kadar seni dinleyip itaat edeceğime söz veriyorum. Evli 6. kitap konuşma kitabı 1. Abdullah bin Ömer'den Ali salat ve selam şöyle buyurdu. Bir kimse Müslüman kardeşine ey kafir derse ikisinden birisi bu söze düşar olur. İki, Ebu Hureyreden Hüreyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kişinin insanlar kahrosun dediğini işittiğinde bil ki o kişi onlardan en çabuk helaka uğrayan olur. Üç, Ebu Hureyreden Hüreyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse zamanın kötülüğü demesin. Zira zamana nispet edilen şeyi yapan Allah'tır. Dört, Yahya bin Said der ki, Meryem oğlu İsa yolda bir domuzla karşılaşınca ona emniyetle git dedi. İsa'ya bu sözü domuza mı söylüyorsun diye sordular. İsa şöyle cevap verdi. Ben dilimi kötü söz söylemeye alıştıracağımdan korkuyorum. 5 Bilal bin Haris el-Müzeyni şunları rivayet etti. Ali serrat ve selam şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın razı olacağı bir söz söyler. O sözün ulaşacağı yere ulaşmadığını zanneder. Allah kıyamet gününe kadar bu söz sebebiyle ondan razı olduğunu yazar. Bir kimse de Allah'ın gazabını mucib bir söz söyler. O sözün ulaşacağı yere ulaşmadığını zanneder. Bu söz sebebiyle kıyamet gününe kadar Allah o kişiyi gazap ettiğini yazar. 6. Ebu Hureyre der ki bir kişi bir söz söyler de o sözden dolayı cehennem ateşine düşeceği hatırına gelmez. Bir kimse de bir söz söyler bu sözden dolayı Allah'ın kendisini cennete koyacağına aklına gelmez. 7. Abdullah bin Ömer der ki Doğudan iki kişi gelerek hitabede bulundular. Açıklamaları halkın hoşuna gidince Ali aleyhissalatü vesselam beyanda sihir vardır beyanda sihir vardır buyurdu. Sekiz imam malihe şöyle rivayet edildi. Meryem oğlu İsa şöyle derdi. Allah'ı anmak sizin çok konuşmayın. Sonra kalpleriniz katılaşır. Katı kalp ise Allah'tan uzaktır. Fakat siz bilemezsiniz. Siz tanrılaştırmışçasına insanların günahlarına bakmayınız. Kullar gibi kendi günahlarınıza bakın. Zira insanlar günahlara duçar olur ve ondan kurtulabilir. Belaya uğrayanlara acıyın, afiyetten dolayı Allah'a hamd edin. Elhamdülillah Rabbil âlemin. Dokuz imam maliye şöyle rivayet edildi. Hazreti Peygamber'in hanımı Ayşe'nin yatıdan sonra ailesinden bazılarına haber göndererek "Katip melekleri istihat ve istirahat vermez misiniz?" derdi. 10 Mahzum kabilesinden Abdullah bin Hattab'ın oğlu Muttalip der ki bir zat Aleyhisselatü Vesselam'a gıybet nedir diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin duyduğu zaman boşanmayacağı şeyleri anlatmandır buyurdu. Adam ya Resulullah gerçek olsa da mı diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam asılsız bir şey söylersen bu iftira olur buyurdu. 11- Ata bin Yeser Ali sallallahu ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah bir kimseyi iki şeyin şerrinden korursa o kişi cennete girer. Bunun üzerine bir zat Ya Resulallah, bunları bize söyleme deyince Ali sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra dönerek birinci sözünü tekrar etti. Adam yine ona, onları bize haber verme ya Resulallah dedi. Ali sallallahu ve sellem yine sustu. Sonra yine Onları bize haber verme ya Resulullah dedi. Sonra ali sallatü vesselam yine aynı sözünü tekrarladı. Adamla ilk sözünün söyleme cihetine gidince yanındaki bir zat onu susturdu. Resulullah ali sallatü vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah bir kimseyi iki şeyin şerrinden korursa o kişi cennete girer. Dilinin ve cinsi organının, dilinin ve cinsi organının buyurdu. 12 Zeyd'in babası Eslem şöyle rivayet etti. Ömer bin Attab, Ebu Bekir, Dilini çekerken onun yanına girdi ve ona Allah seni bağışlasın yapma deyince Ebubekir bu beni tehlikeye düşürdü dedi. 13. Abdullah bin Dinar der ki ben ve Abdullah bin Ömer Utbe oğla Halid'in çarşıda evindeydik. Bir kişi gelerek Abdullah ile gizli konuşmak istedi. Bu arada Abdullah ile konuşmak isteyen adam da ve benden başka kimse yoktu. Abdullah dört kişi olmamız için bir adam daha çağırdı. Bana ve çağırdığı adama şöyle dedi biraz bekleyin. Ben Ali salatü vesselam'ın şöyle derken işittim. Bir kişinin yanında iki kişi gizli konuşmasın. 14 Abdullah bin Ömer'den Ali salatü vesselam şöyle buyurdu. 3 kişi bir arada bulunduğunda iki kişi gizli konuşmasın. 15 Safvan bin Süleym şöyle rivayet etti. Bir zat Ali salatü vesselama Hanım'ıma yalan söyleyebilir miyim ya Resulullah diye sordu. Ali salatü vesselam yalanda hayır yoktur buyurdu. O zat Ona bir takım vaatlerde bulunup kendisine söyleyebilir miyim diye sorunca Ali Aleyhisselatü Vesselam bunda bir günah yoktur buyurdu. 16 İmam Maliye rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle derdi. Doğru sözden ayrılmayın. Çünkü doğruyu söylemek iyi amel yapmaya, iyi amel yapmak da cennete götürür. Yalandan sakının. Çünkü yalan günaha götürür, günah ise cehenneme götürür. Nitekim doğru konuştu, iyi amel işledi, yalan konuştu, günaha girdi sözü meşhurdur. 17 İmam Maliye şöyle rivayet edildi. Lokmana Ondaki fazileti kastederek gördüğümüz bu fazileti sene ulaştıran nedir diye sorulduğunda Lokman doğru konuşmak, emaneti yerine getirmek ve gereksiz işleri terk etmek diye cevap verdi. 18. İmam Mali'nin rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle derdi. Kul yalan konuşmaya devam ettikçe Allah katında yalancılardan yazılıncaya ve kalbinin tamamı kararıncaya kadar kalbindeki siyah bir leke belirir. 19 Safvan bin Süleyman Süleym der ki Ali selatü vesselama mümin korkak olur mu diye sorulduğunda evet diye cevap verdi. Mümin yalancı olur mu diye soruldu hayır buyurdu. 20 Ali Kureyre'den ve Selam şöyle buyurdu. Allah sizden üç hususta razı olur ve üç hususta da size gazap eder. Sizin kendisine ibadet edip ona hiçbir şey ortak koşmanı, koşmamanıza, toptan Kur'an-ı Kerim'e yapışmanıza ve Allah'ın başınıza geçirdiği kişilere itaat etmenize razı olur. Dedikodu yapmanıza, malınızı gereksiz yerlere harcamanıza ve çok soru sormanıza da gazap eder. 21. Ebu Khureyreden. Ali sallatu ve selaym şöyle buyurdu: İnsanların en kötüsü, şunlara bir yüzünü, bunlara da bir yüzünü gösteren iki yüz bir kimselerdir. 22. İmam Maliye şöyle rivayet edildi: Hazreti Peygamber'in hanımı Ümmü Seleme içimizde salih kimseler varken biz helak olur muyuz? Ya Resulullah dediğinde Ali sallatu ve selaym: Evet, kötülük çoğalınca helak olursunuz buyurdu. 23. Ömer bin Abdülaziz'den. Yüce Allah bir kişinin günahından dolayı toplumu azap etmez. Fakat bir kötülük açık olarak işlenirse toplumun hepsi azaba duçar olurlar. 24. Enes bin Malik der ki Ömer bin Hatta bile beraber çıkmıştık. Bu bahçeye girdi. Aramızda bir duvar vardı. Onun şöyle dediğini işittim. Ömer bin Hatta müminlerin emiri bak bak Allah'a yemin ederim ki ya Allah'tan korkarsın veya sana azap eder. 25. Kasım bin Muhammed şöyle derdi. Yapmadıkları bir şeyi konuşmayı sevmeyen insanlarla yaşadım. 26. Abdullah bin Zübeyir'in oğlu Amr gök gürültüsü duyduğu zaman konuşmayı bırakır ve şöyle derdi. Gök gürlemesi hamd ile melekler de korkuyla onu tesbih eder. Bundan sonra da bu elbetteki ki yeryüzündeyekilere şiddetli bir tehdittir derdi. 27 Müminlerin annesi Hazret Ayşe'den Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam vefat edince hanımları Osman bin Affan'ı Ebu Bekire gönderip Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan kendilerine düşen miras odanı istemesini söylediler. Bunun üzerine Hazret Ayşe onlara Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam biz miras bırakmayız, bizim bıraktığımız sadakadır buyurmamış mıydı dedi. 28 Ebu Hureyri'den Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu: Benim varislerim altın paraları bölüşmez, hanımlarımın nafakasından ve içtimin masrafından başka bıraktıklarım sadakadır. 57. Kitap Cehennem Kitabı 1. Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. İnsanların yakmış olduğu ateş cehennem ateşinin 70 parçasından bir parçadır. Asap ya Resulallah dünya ateşi cezalandırmak için kafi gelir dediler. Ali sallallahu aleyhi ve selam da cehennem ateşi dünya ateşinin 69 derece daha şiddetli kılındı buyurdu. 2. Ebu Hureyre'nin siz cehennem ateşini Bu ateşiniz gibi kıpkırmızı mı sanıyorsunuz? O zif gibi simsiyahdır dediğini rivayet etti. 58. kitap Sadaka kitabı 1. Ebu Hubab Said bin Yaserdan Ali serrat ve selam şöyle buyurdu. Kim helal kazancından bir sadaka verirse zaten ancak Allah helalı kabul eder. Onu Allah'ın kudret eline koyar. Allah da onu dağ gibi oluncaya kadar sizden birinin tayını veya devenin yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. İki, Ebu Talha'nın torunu İshak'tan. Enes bin Malik şöyle anlattığını rivayet ediyor. Ebu Talha Medine'de Ensar'dan en zengin hurmalığa sahip olanıydı. Kendisince en değerli malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısında Beyruh adındaki hurmalığıydı. Aleyhissalatü vesselam oraya girip tatlı suyundan içerdi. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliği elde edemezsiniz ayeti kerimesince Ebu Talha Ali selamü aleyhi ve selamın huzuruna gidip ya Resulallah Allahu Teala sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliği elde edemezsiniz buyuruyor. Bence mallarımın en değerlisi Beyruh'a denilen hurmalıktır. O Allah rızası için sadakadır. Allah katında onun hayır vazım olmasını umuyorum. İstediğin yere sarfet ya Resulallah deyince Ali selamü aleyhi ve selam bu nekarlı maldır. Bu ne nekarlı maldır. Onun hakkında söylediğini işittim. Onu yakınlarına vermeni uygun görüyorum buyurdu. Bunun üzerine Ebu Talha yapacağım ya Resulullah dedi. Sonra hurmalığı akrabalarına ve amcasının oğluna taksim etti. Ayet Ali İmran 92. 3. Zeyd bin Esnem'den. Aleyhissalatü Vesselam dilenci at üzerinde gelse ona veriniz buyurdu. 4. Ensardan eşeli kabilesine mensup Muaz'ın oğlu Amır'dan. Aleyhissalatü Vesselam ey mümin kadınlar sizden biri ütülenmiş bir koç paçası da olsa komşusuna hediye vermeyi küçük görmesin buyurdu. Beş imam maliye Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'den şöyle rivayet edildi. Hazreti Ayşe oruçluyken bir yoksul kendisinden yardım istedi. Evinde ancak bir yufka ekmek vardı. Azatlı cariyesine onu yoksula ver dedi. Cariye iftar edeceğim başka bir şey yok, bir şey yok. deyince Hazreti Ayşe onu dilenciye verdi dedi. Cariye der ki Hazreti Ayşe'nin emrini yerine getirdim. Akşam olunca ev halkından biri veya bir insan bize yufka ekmeğe sarılmış bir koyun eti hediye etti Müminlerin annesi Hazreti Ayşe beni çağırıp bunu ye. Bu senin ekmeğinden daha hayırlıdır dedi. Altı İmam Malik'ten bana rivayet edildi ki Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin önünde üzüm varken Bir yoksul kendisinden yiyecek istedi. Hazreti Ayşe bir adama bir tane al yoksula ver dedi. Adam Hazreti Ayşe'ye şaşkın şaşkın bakmaya başlayınca hayret mi ediyorsun bu bir tane de ne kadar zerre ağırlığı görüyorsun dedi. 7 Ebu Said el-Hudri'den Ensardan Medineli Müslümanlardan bir kısım insanlar Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım istediler. Verdi sonra yine istediler yine verdi. Nihayet elindeki mal tükenince yanımda olan malı sizden saklamam. Kim dilencilikten sakınırsa Allah onu iffetli ve şerefli kılar. Kim zengin görünürse Allah kendisini zengin kılar. Her kim de sabrederse Allah kendisine sabır verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş hiçbir nimet verilmemiştir buyurdu. 8 Abdullah bin Ömer'den Ali İsraat ve selam minber üzerinde sadakadan ve dilencilikten sakınmaktan bahsederken üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Üstteki el yardım eden, alttaki el dilenendir buyurdu. 9 Yesar'ın oğlu Ata'dan Ali salat ve selam Ömer bin Attab'a bir hediye gönderdi. Ömer onu iade edince Ali salat ve selam Ömer'e "Niçin hediye iade ettin?" buyurdu. Hayır, Ömer "Ya Resulallah, bizden biri için en hayırlı olanın hiçbir kimseden bir şey almaması olduğunu sen bize haber vermedin ne dedi. Ali salat ve selam bunu bu dilenmek suretiyledir ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdu. Bunun üzerine Ömer, kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğim, istemeksizin bana gelen bir şey de alırım dedi. On Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki sizden birinin ipini alıp sırtıyla odun taşıması, Allah'ın zengin kıldığı bir adama gelip dilenmesinden ki bu adam ona versin veya vermesin daha hayırlıdır buyurdu. 11 Esed oğullarından bir adam şunları anlattı. Ben ve ailem Bakil Qardat ismindeki Medine mezarlığına indik. Ailem bana Ali Selat ve git bizim için yiyecek iste dedi ve ihtiyaçlarını söylemeye başladı. Ali Selat ve gittiğimde yanında kendisinden yardım isteyen bir adam buldum. Ali Selat ve ona sana verecek bir şey bulamıyorum diyordu. Adam kızgın bir halde yemin ederim ki sen istediğine veriyorsun diyerek Ali Selat ve ayrılıp gitti. Bunun üzerine Ali Selat ve Bu adam kendisine verecek bir şey bulamıyorum diye bana kızıyor. Sizden kim bir ukiye veya dengi balı olduğu, malı olduğu halde dilenirse ısrarla dilenmiş olur buyurdu. Esed'i bize göre bir deve bir ukiyeden daha iyidir dedi. 12 imam Malik'ten Abdurrahman oğlu Ala'nın şöyle dediğini rivayet etti. Sadaka maldan bir şey eksiltmez. Affeden kulun şeref ve izzetini allah Teala elbette yükseltir. Alçak gönüllü olan kulu da Allah yüceltir. 13 İmam Malik'e rivayet edildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridir buyurmuştur. 14 Abdullah babası Ebu Bekir'den şunları nakletti. Ali sallatu vassalam Abdul Eschaloğullarından bir adamı zekat toplamaya memur tayin etti. Adam zekatı toplayıp gelince Ali sallatu vassalamdan zekat mallarından bir deve istedi. Bunun üzerine Ali sallatu vassalam kızdı. Hatta kızgınlığı yüzünde belirdi. Yüzündeki kızgınlık gözlerinin kızarmasıyla bilinirdi. Sonra şöyle buyurdu: Adam ne kendisi ve ne de benim için uygun olmayan şeyi istiyor. Ona vermesem vermemeyi kötü görüyorum. Versem ne kendisi Ve ne de benim için uygun olmayan şeyi vermiş olurum buyurdu. Adam Ya Resulullah o zekat mallarından artık ebedi olarak senden hiçbir şey istemeyeceğim dedi. 15 Zeyd babası Esnem'den şunları nakletti. Abdullah bin Erkan bana Bana binit develerden birini göster, müminlerin emirinden beni bu deveye bindirmesini isteyeyim dedi. Ben de peki zekat mallarından bir deveyi gösteriyorum dedim. Abdullah bin El Erkam, sıcak bir günde şişman bir adam senin için bacak ve baldırlarını yıkayıp suyunu sana verse de içsen. Bundan hoşlanır mısın dedi. Ben de kızdım ve Allah seni bağışlasın. Bu sözü bana mı söylüyorsun dedim. Abdullah bin El Erkam, sadaka insanların bedenlerinden yıkadıkları kirlerdir dedi. 59. kitap ilim kitabı. 1. İmam Malik'ten. Lokman Hekimoğlu'na vasiyet edip şöyle demiştir. Yavrum, alimlerle otur. Onların dizlerinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri göğün yağmuru ile diriltildiği gibi kalpleri de hikmet nuru ile diriltilir. 60. kitap Mazlumun Duası kitabı 1. Zeydin babası Eslem'den. Ömer bin Attab Huneym ismindeki azatlı kölesini merayı korumak üzere bekçi tayin etti ve ey Huney. <gülüyor> i̇nsanlara yumuşak davran. <gülüyor> mazlumun vettasından sakın. Çünkü mazlumun duası kabul olunur. Az devenin sahibiyle az koyunun sahibinin meraya girmesine müsaade et. 61. Kitap, Peygamberimizin isimleri Kitabı. 1. Mut'um oğlu Cübeyr oğlu Muhammed'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Benim 5 ismim vardır. Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Mahi'yim. Allah küfrü benimle mahvedip yok edecektir. Ben haşirim. İnsanlar ayağımın üzerinde benim peşi sıra haş olacaklardır. Ben Akıb'ım, peygamberlerin sonuncusuyum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Muatta hadis kitabının sonuydu. 1800 hadis. 1818 binsekjuz och saks. Għawzu villar jämre Inna men Şeren muteber olan yani Allah varasının Resulünün sahiplerini mutlak olarak medhu sena ettiği ilim amele götüren, sahibini arzu ve hevesleriyle her ne şekilde olursa olsun baş başa bırakmayan, bilakis onun gereğini yerine getirmekle bağlı kılan, gönüllü gönülsüz onun kıstaslarına uymaya iten ilim olmaktadır. Bütün şeri ilimler Allah'a kulluk etmek için birer vesiledir. Ve Allah Azze ve Celle bu ilimleri bu amaçla talep etmektedir. Allah'a kulluğun dışında herhangi bir maksatla talep edilen, öğrenilen her ilim şeran, hüsnü kabul görmemektedir. Şeriatın tek amacı Allah Azze ve Celle'ye onun istediği, Resul'ün gösterdiği şekilde kullukta bulunmasını temindir. Ki bu kulluğu gerçekleştirmede en önde gelen şey ilim ve onu geçerli kılan da, ameldir. İlim, amel etmeyi gerektirir. Bu konuda bilindiği gibi ilk önce amel edilmesi gereken konu veya mevzu ile alakalı bilginin ilmin olması zararıdır. Zaten konu ile alakalı bilginin ilmin olmaması halinde neyin ne şekil yapılacağı, uygulanacağı meçhuldur. İlmi elde ettikten sonra, yani şeriata ait bir meseleyi anladıktan, kavradıktan o konuya ait bir bilgi sahibi olduktan sonra onunla amel etmek şeriatın titizlikle üzerinde durduğu bir mevzudur. Şeriat nazarında hayırlı ve sahibine fayda verecek ilim kendisiyle amel edilen ilimdir. Onun içindir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daima şu duayı dilinden düşürmemiş ve ümmetine de bu konuda aynı şeyi istemeleri için numune-i misal olmuştur. Aleyhissalatü vesselam Allah'ım, dört şeyden sana sığınırım. Hayır olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, icabet edilmeyen duadan. Bu hadisi Ebu Davud 1548 no'lu hadiste rivayet etmiştir. İlmin aslı Allah rızası için tahsil edilen ve insanı ona yaklaştıran ihlastır. İnsanın aklını ve takvasını zedeleyip kirleten her türlü düşünce ve bilgi insanı Rabbinden uzaklaştırır öyleyse buradan hareketle ilim insana Rabbına kulluğu öğreten bilgidir diyebiliriz çünkü Allah'ı bilmek ve birlemek ancak ilimle mümkündür gaye ibadet kulluk ve bu kullukta da onu birleme olunca bizi buna ulaştıran vesile veya vasıda da vasıtaların en şereflisi olmuş olur böyle bir ilmi ise Allah ve Resulü övmüştür mehdü sena etmiştir İnsana Allah'a itaat ettirmeyen hiçbir ilim İslam güzel görmez. O halde demek ki amel ilmin esası Allah'a kulluk da ilmin maksadıdır. Evet ilmin ruhunun amel olduğu amelsiz ilmin faydasız ve hatta amel edilmeyen ilmin insan için büyük bir zarar olduğunu bildiren delillere gelince bu kitap ve sünnette bir hayrı kabarıktır. Biz birkaçı ile mevzumuzu delillendirmeye çalışırsak konu şahsi bir yorum veya görüş olmaktan çıkıp Allah ve Resulünün istediği bir biçim kazanmış olur. İşte Allah Azze ve Celle bilgileri olduğu halde kendilerini unutup başkalarına onu anlatanları ayeti kerimelerinde şöyle reddediyor. Ey iman edenler niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve sizin için bir kazaba dönüşmüştür. Saf 2 ve 3. ayet Yine siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup da insanlara iyiliği mi emredersiniz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bakara 44 Görüldüğü gibi kitabı okuyup ilim sahibi, bilgi sahibi olduktan sonra onunla amel etmeyip başkalarını anlatanlar kınanmış ve bunun Allah'ı kadaplandıran bir iş olduğu açıkça beyan edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ise bu konuda gerçekten tüyleri ürpertecek hadisi şerifleri çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır. Zeydoğlu Usame der ki Aleyhisselatü Vesselam'ın şunu anlattığını işittim. Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Burada bağırsakları dışarı fırlamış olarak değirmende merkebin döndüğü gibi bağırsaklara bağlı olarak döner durur. Ateşe atılmış olanlar oraya toplanarak bir adam, "Sana ne oldu? Sen bizlere iyiliği emredip kötülükten nehyetmiyor muydun?" diye sorarlar. O da, "Size iyiliği emrediyordum fakat kendim bunu yapmıyordum. Kötülükten insanları nehyediyordum fakat kendim bunu yapıyordum." diye cevap verir. Bu hadisi Buhari 7. cilt 3065. sayfada zikretmiştir. Yine Enes bin Malik'ten gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana İsra gecesi ateşten makaslarla dudakları kesilmiş bir takım insanlar gösterildi. Ya Cibril bunlar kimdir diye sordum. Cibril bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği emredip kendilerini unutan, kitabı okuyup da bildikleriyle amel etmeyen hatıplardır dedi. Bunu Ebut Dünya kitab Beyhaki ve İbn İbban rivayet etmişlerdir. Yine Valid İbn Ukbe'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur cennette olanlar cehennemde bulunanlara şöyle seslenirler hangi sebepten dolayı cehenneme düştünüz? Vallahi biz sizden öğrendiklerimizi yapmakla cennete girdik derler. Onlar da derler ki biz anlatıyorduk fakat bildiğimizden amel etmiyorduk bu hadisi Tabarani Kebir'de rivayet etmiştir. Yine Ebu Berze el-Estemur radiyallahu anhumdan gelen rivayette dedi ki Ali şöyle buyurmuştur bir kula ömrünü nerede tükettiği İlmiyle neler yapıp yapmadığı, malını nereden kazanıp nereye harcadığı ve cismini nerede yıprattığı sorulmadıkça onun ayakları kaymaz. Bu hadisi Tirmizi 2532'de rivayet etmiştir. Konuyla alakalı ashabı ı kiramın sözlerine gelince bunlar da bir hayli çoktur. Bakınız Allah kendilerinden razı olsun bu insanların bu konudaki anlayış ve kavrayışları nelerdir. Bakınız bu insanlar ilmi ne için öğrenmişler? Ve yine bakınız ki öğrendikleri ilimle neyi murad etmişler, neyi istememişlerdir bu insanlar. Ali bin Ebu Talip diyor ki, ey ilim ehli, ilimle amel edin. Alim, bilen, sonra da bildiğiyle amel eden ve ilmi ameline muvafık olan kişidir. Öyle insanlar olacak ki ilimleri köprücük kemiklerini geçmeyecek, işlerinde gizlediklerini dışa vuracaklarına ters düşecektir. İlimleri amellerine aykırıdır. Karşılıklı halka halka oturup ilimleriyle böbürlenirler. Hatta öyle hale gelirler ki kendi ders halkalarında oturanları başkalarının ders halkalarına katılmalarını istemezler. Onların bu yaptıkları asla Allah'ın katına yükselmez. Yine bu konuda zahid, abid ve takva ehli bir sahabe olan Ebu Derd radiyallahu anh şöyle buyurur. Kıyamet gününde bana bilgi sahibi mi yoksa cahil miydin diye sorulur. Ben de bilgi sahibiydim derim. Bu kez Allah'ın kitabında bulunan emredici, yasaklayıcı bütün ayetler gelir ve beni sorguya çekerler. Emredici ayetler gereğimi yerine getirdin mi? Yasaklayıcı ayetler de gereğimden sakındın mı diye bana sorarlar. Allah'ım faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, İşitilmeyen duadan sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. Muaz İbni Cebel Radiyallahu anhu ise Ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, amel etmedikçe Allah sizi ilminizden sevaplandıracak değildir buyurmuştur. Yine bir adam Ebu Derde'ye soru sorardı. Ebu Derde bir gün ona Sorup öğrendiğin her şeyle amel ediyor musun diye sordu. Adam hayır dedi. Bunun üzerine Ebu Derdağ, o halde aleyhine hüccetleri çoğaltmakla ne yapacaksın diye karşılık verdi. Abdullah bin Hakim anlatıyor. Abdullah bin Mesud'u küfede mescitte sohbet ederken duydum. Bize hitap etmeden önce yemin ederek söze başladı ve şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki sizden her birinizle Rabbi, Birinizin gece ayın on dördünde dolunayla baş başa kaldığı gibi baş başa kalacaktır. Sonra üç kez Ey oğlu, seni bana karşı aldatan neydi? Göndermiş olduğum elçilerime nasıl karşılık verdin? Öğrendiğinle nasıl amel ettin? diye sorar. Amr bin Kays diyor ki ata bana anlattı. Bir genç vardı. Müminler annesi Ayşe'ye gider ona çeşitli sorular sorardı. O da bu gencin sorduklarına cevap verirdi. Yine günlerden bir gün Ayşe'ye gelip soru sormuştu. Hazreti Ayşe ey oğul acaba sen bundan önce işittiğinle amel ettin mi diye sordu. Genç hayır. Allah adına yemin ederim ki etmedim ey anneciğim dedi. Hazreti Ayşe ey oğul o halde ne diye bizim ve kendinin aleyhine Allah'ın hükhetlerini çoğaltıyorsun diye karşılık verdi. Meymun bin Mehran Ebu Derda'nın bilmeyene bir kez bilip de bildiğiyle amel etmeyene yedi kez yazıklar olsun dediğini nakleder. Bu rivayetleri Abdullah bin Mübarek'in kitab-ı zühde, şatibi muvaffakatta İmam Acır'ı naklediyor. Bu Bunun gibi daha nice sayıda ashab-ı kiramın güzel güzel sözleri mevcuttur. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Öyleyse artık kim bu anlatılanları tefekkür ederse, bildiklerine ve bilip de amel etmediklerine acımaya başlar, Çünkü yarın bunların kendi lehine değil aleyhine olacağından korkar. Biz buraya kadar ilim amel etmeyi gerektirir ve bildikleriyle amel etmeyenlerin bildikleri yarın kıyamet günü başlarına bela olacağı gerçeğini öğrenmiş bulunmaktayız. Mevzunun bundan sonraki bölümünde ise ilmiyle amel etmeyenlerin veya bildiklerinin bir kısmı ile amel edip diğer kısmı ile amel etmeyenlerin yaşadıkları ortamda ne kendi inanç ve amellerinde bir sadakat, bir bağlılık gösterebilecekleri, ne de bildiklerini başkalarına anlatmada tesirli olabilmelerinin mümkün olmayacağını göreceğiz. Şurası iyi bilinmelidir ki iyilikler nasıl ki kötülükleri siliyorsa, kötülükler de iyilikleri siliyor demektir. O halde insanın bilmediğinin bir kısmı ile amel edip diğer kısmı ile de şeriyata muhalefet etmesi bu kaydıya göre yapmadığını uygulamadığı, kötülük kabul edilen bu şeylerin yapıp uyguladığı, itaat ettiği iyilik kabul edilen bu şeyleri silip süpürmesi demektir. Yani kötülüklerin iyilikleri silmesi demektir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Muhalefet edip de amelleniz iptal etmeyin diyor Muhammed 33'te. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde İmam Muhammed İbni Nasır el-Mervezi kitab-ı salatında der ki bize Ebu Kudame'nin ebul Ali'den rivayetine göre o şöyle diyor Allah Resulü'nün ashabı Allah'tan başka ilah yoktur sözüyle beraber hiçbir günahın zarar vermeyeceğini Allah'a şirk koşmayla beraber de hiçbir amelin fayda vermeyeceğini sanırlardı. Bunun üzerine iman edenler Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin muhalefet edip de iptal etmeyin ayeti nazil oldu ve onlar günahın muhalefet etmenin amelleri iptal edeceğinden korkmaya başladılar. Görüyorlar, görülüyor ki kardeşlerim şeriata muhalefet eden yani delil kendisine ulaştıktan o konuda bilgi sahibi olduktan sonra bile bile bir ameli terk etmek diğer hayırlar yavaş yavaş silmesi demektir. Ne kadar sileceği sorusuna ise Allah bilir deriz. Yalnız şirk gibi bir benanın zulümün vuku bulmasında ise amellerin hepsini iptal eder diyebiliriz. Çünkü bunun birçok delilleri vardır. Yani şirk bütün amelleri iptal eder. Biz bununla da bildiği halde amel etmeyenin bu muhalefetinin diğer hayırlarını yavaş yavaş sileceğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Ve yine önemli hususlardan birisi de bildiğiyle amel etmeyenin yani sözüyle işi birbirine uygun sağlamayanın davetinde de tesirli tesirli olamayacağıdır. Bunu zaten mevzumun, mevzumuzun başında da zikrettiğimiz bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle kınamaktadır. Ey iman edenler, yapmadığınız şeyleri neden söylersiniz buyuruyor. Evet, bu ayeti kerimeyi duyan, okuyan, her davet edilen davetçinin yapmadığı, uygulamadığı bir şeye davet edişini mutlaka kınayacaktır. Yani kardeşim sen bunu bizden yapmamızı istiyorsun ama kendin neden bunu yapmıyorsun diyecektir. Unutmayalım ki söz ve amel uygunluğu davetin, hitabetin bel kemiğini oluşturur. Davet edilen için yolun ayrıldığı nokta burasıdır. Söz doğru, davetçi sen olabilir. Fakat dinleyici için bundan daha önemli olan davetçinin söylediklerini aynen yapması ve yaşamasıdır. Dinleyici bu konuda hatabı tenkit ederken haklıdır. Hatıp sözlerinin doğru, haklı, faydalı olduğuna inanıyorsa neden kendi de aynı yolda yürümez? Değilse neden başkasına tavsiye eder? Normal olarak bir dinleyici bu sorunun cevabını aramaktan kendini alamaz. Çoğu zaman da bu çeşitten bir hatibin konuşması boş söz olma hududunu aşamaz, dinleyiciye de tesir yapamaz. Hatibin bunları ben yapıyorum fakat sen yapma gibi sözleri kuru ve faydasız söz olma vasfından kurtulamaz. Biraz önce de zikrettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim "Ey iman edenler, neden yapmadığınız şeyleri söylersiniz?" ayetiyle umumi olarak bütün inananlara hitap ederken hatıplara da ilk defa kendilerine hitap etmelerini hatırlatıyor ve buyuruyor ki insanlara iyi ve hayırlı olanı emreder de kendinizi unutur musunuz diyor bakarak 44'te evet bu ayet bilhassa hatıplar için her zaman geçerli olan söz amel uygunluğu prensibini koyuyor Allah'a davet eden salih amel işleyen Ve ben inananlardan bir ferdim diyen kişiden daha güzel söz dolan kim olabilir Fussilet 33'te? Bu ayette hatıpta aranacak vasıflar bir araya getirilmiş. Burada bir hatip için salih amel işinin sözüne uygun olmasıdır. Ben inananlardan bir ferdim demesi ise hatıbın davetçinin kendini dinleyiciden üstün ve ayrı görmemesi onlarla kaynaşmış, işli dışlı olmuş... Kibir ve gurur gibi duygulara kapılmamış olmasıdır. Buraya kadar biz ilim amel etmeyi gerektirir gerçeğini, ilmiyle amel etmeyenlerin bildiklerinin kendi lehlerine değil aleyhlerine olacağını, bildiğinin bir kısmı ile amel edip de diğer bir kısmı ile amel etmeyenin amel etmeyerek muhalefetinin diğer amel ettiği hususları yavaş yavaş sileceğini ve sözü ile ameli birbirine uyum sağlamayanın davetinde tesirli olamayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Mevzunun son olarak üzerinde durmak istediğimiz önemli bölümlerinden biri de ilim hiçbir zaman ne bir başkasına üstünlük taslamak için öğrenilir, ne alimlerle tartışmak için öğrenilir ve ne de insanların teveccühünü kazanmak için öğrenilir. İlim sadece Allah'a takva üzere kul olmak için öğrenilir. İşte Allah Resulünün ashabı böyleydi. Bizler için örnek gösterilen bu insanlar ilmi ne gösteriş için ne övünç için ne cedel için ve ne de tartışma için öğrenmiyorlardı. Yine onlar zenginlerin nimetlerinden yararlanmak ve dünyayı elde etmek için tağutların ve onların yandaşlarının yanlarına sokulmak için değilim öğrenmiyorlardı kardeşlerim. Onlar ilmi amel etmek için öğreniyorlardı, Allah'ı birlemek için öğreniyorlardı. Çünkü onlar kendisine tabi olunmadıkça kurtuluşun mümkün olmayacağı Resulünün şu sözlerini akıllarından çıkarmıyorlardı. İbn Ömer Ali aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. Kim Allah'tan gayrısı için ilim öğrenir ve onunla Allah'tan başkasını dilerse yani Allah'ın rızası için değil de başka herhangi bir şey için ilim talep ederse cehennemde oturacağı yeri hazırlasın diyor. İbn-i Mace'nin 252. adesinde. Cabir bin Abdullah diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve meclisleri kendine benzetmek Benzetmek için ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır ondan sakının. İbn-i Mace'nin 254 nolu rivayeti. Ka'ab babası Malik'ten rivayet ediyor. Allah'ın Resulü'nün şöyle dediğini duydum. Kim ilmi alimlerle çekişmek, sefihlerle cederleşmek ve insanların teveccühünü kazanmak için isterse Allah onu ateşe sokar. İbn-i Mace'nin 253 nolu rivayeti. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve Vesselam şöyle diyor. Kıyamet günü azabı en şiddetli olan insan ilminin kendisine yarar sağlamadığı alimdir. Tabarani Mu'cimir sahirde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım dünyada bize iyilik ver. Ahirette bize iyilik ver. Ve bize ateşin azabına Allah'ım senden hidayet, takva, iffet Ve nefis Allahum, isterim Allah'ım bizleri bağışla Bizlere merhamet et Bizlere hidayet ver Bize afiyet ver Ve bizi helal rızklandır Allah'ım bizleri bağışla Bizlere merhamet et Ey kalpleri çevirip idare eden Allah'ım Kalplerimizi sana itaat etmeye çevir Allah'ım ben acizlikten, tembellikten korkaklıktan, kocanmaktan cimrilikten sana sığınırım yine kabir azabından sana sığınırım hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım Allah'ım ben nefsime çok yazık ettim, günahları ancak sen bağışlarsın, tarafından bize bir mağfiret buyur, bize merhamet et, çünkü sen çok mağfiret edensin, çok merhamet edensin amin Allah'ım benim hatamı cehlimi, işimdeki taşkınlığı ve benden daha iyi bildiğin şeyi bana bağışla. Allah'ım ciddi işimi ve şakamı, hatamı ve kasten yaptığımı bağışla. Bütün bunlar bende vardır Allah'ım. Önceden yaptığım ve yapacağım günahları, gizlediğimi ve açığa vurduğumu ve benden daha iyi bildiklerini bana bağışla. Evvel ve son sensin. Sen her şeye kadirdesin. Allah'ım Ben işlediğim şeyin şerrinden ve işlemediğimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım nimetinin gitmesinden, verdiğin afiyetin değişmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve boz ettiğin her şeyden sana sığınırım. Ya Rabbi acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, üzüntüden, kabir azabından ben sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver Ve onu günahlardan temizle Sen onu temizleyenin en Hayırlısısın Sen onu koruyansın onu idare edensin Allah'ım fayda vermeyen bir ilimden Korkmayan bir kalpten